Köleler ve Efendiler Hamza Yardımcıoğlu Seslendiren Vasfiye Sarıkaya Dünyada neden savaşların olduğunu ve bu gezegenin güzelliklerin yanında kötülüklerle de dolu bir sahne olduğunu herkes düşünmüştür. Sebebini sorgulamıştır. Aslında cevap basittir. İnsan güce ele geçirip hükmetmek ister. Çünkü böylece daha fazlasına sahip olacaktır. Halbuki hiçbir kişinin Diğer bir kişiye hükmetmeye hakkı yoktur. Bu durumda hükmedilen kişi köledir. Köleliğin temel tanımı budur. Bu durumda hükmeden kişi veya kişilere de efendi denir. Güce elinde bulunduranlar güçsüz olanlara haksızlık eder. Tarih bunu defalarca kez kanıtlamıştır. Devletler milletlere, şirketler çalışanlara, güçlüler güçsüzlere. Fakat bir kişi veya topluluk, Diğer bir kişi veya topluluğun insafını bırakılamaz. İnsanın insana tahakküme adil değildir. İşte bu gerçek 1789'daki Fransız ihtilalini besleyen ana motivasyondu. Fransa'daki monarşinin yıkılmasından sonra sıra diğer krallara gelmişti. Bu süreç 1. Dünya Savaşı'na kadar devam etti. Dönemin krallıkları birer birer yıkıldı. Peki onların yerlerine ne geldi? Demokrasi adıyla maskelenen yeni bir krallık sistemi. Bu sefer tek fark, toplumlar köleliğinden kurtulmak için bir asır mücadele ettikleri krallarını artık kendi elleriyle seçiyorlardı. Ve böylece kendilerini özgür sanmaya başladılar. Ama tam tersine kölelik daha kronik bir hale gelmişti. Çünkü artık köle olduklarının bile farkında değillerdi. Devlet, topluma hizmet etmekle görevli bir kurumlar şebekesidir. İdeal bir düzende bu kurumların idarecileri sadece o kurumların idarecileridir. Halkın idarecisi değillerdir. Görevleri halka hizmet etmektir. Hükmetmek asla olmamalıdır. Aksi takdirde rejimlerin adına ne derseniz deyin, başlarındaki kişi sonuç itibariyle kraldır. Yani efendiler hiyerarşisindeki büyük efendi, vatandaşlar ise köle. Tanrı kral. Girişte dikkat çekilen kimsenin kimseye hükmetme ve hayatını yönlendirme hakkının olmayışı. Yani Kral kavramının reddedilişi, koskoca insanlık tarihi boyunca sadece 18. yüzyılda mı düşünülmüştü? Daha öncesinde hiç kimsenin aklına bu gerçek gelmemiş miydi? Yüzlerce benzerinin olması gerekirken neden tarih kitapları bu tür bir düşünsel hareketten bahsetmiyordu? Yıllarca ilahi metinleri ve dinler tarihini araştırmış bir yazar olarak çok geç de olsa sonunda maskelenmiş sarsıcı bir gerçeği fark ettim. Peygamberler diye tanıdığımız kişilerin onlara inanırsınız veya inanmazsınız ama hepsi aynı şey söylemişti. Ve bu bilgi geriye bıraktıkları kitaplarla bugüne kadar ulaştı. Onlar Tanrı'dan başka kimse kral olamaz diyordu. Tanrı'nın kral olması fikrine Yahudi ve Hristiyanlar bir nebze aşina olsa da Müslümanlar bunu duyunca genelde şaşırır. Ama halbuki Allah'ın 99 sıfatından biri elmelik yani kraldır. Tıpkı bir devlet başkanı gibi. Bu ifade daha garip gelebilir ama Kur'an'da Allah malikül mülk yani devletin sahibi şeklinde anılır. Mülk ve melik kelimeleri aynı kökten gelir. Mülk devlet demektir. Melik ise devletin sahibi olan kraldır. Bütün ilahi metinlere göre köleler yani kullar sadece Tanrı'ya aittir ve ondan başka herhangi bir kimseye köle olmaları şiddetle yasaklanmıştır. Bu, insanların özgürleşmesi anlamına gelir. Eski ahitte de Tanrı'nın krallığına birçok atıf vardır. Onlardan biri şöyledir. Ve o kralların günlerinde göklerin Rabbi sonsuza dek sürecek bir krallık kuracak ve onun hakimiyeti başka bir kavme bırakılmayacak. Ancak bu krallıkların hepsini o yıkıp bitirecek ve kendisi ebediyen duracak. Yeni ahitte ise Tanrı'nın krallığı, bir kralın kölelerle hesaplaşması ile mukayese edilir gibi ifadelerle çoğu kez anılır. Özellikle kölelerin, krallarından veya efendilerinden özgürleştirilmesiyle ilişkilendirilir. Kur'an'da ise defalarca kez Allah'ın hükmünde ortağı olmadığı söylenerek bunun aksini uygulamanın şirk olacağından bahsedilir. Örneğin, Kimse hükümde onun ortağı değildir ifadesi çeşitli şekillerde defalarca kez vurgulanır. İbranilerin kralı olan Süleyman peygamberin bir duası okunurken bile Hazreti Süleyman'ın krallık yapmak zorunda kaldığı için Allah'tan af dilemesi ve kendisinden sonra başka hiç kimseye bir hükümdarlık verilmemesi için Allah'a yalvardığı aktarılır. Hazreti Süleyman'ın babası Hazreti Davut'un ve onlardan önce de kral Talut'un neden ve nasıl kral oldukları ise eski ahitte detaylarıyla anlatılmıştır. Buna göre İbraniler Samuel peygambere yalvarmış ve ondan Tanrı'nın kendilerine bir kral vermesi için dua etmesini istemişlerdir. Bunun üzerine istedikleri gerçekleşmiş fakat Tanrı tarafından terk edilmişlerdir. Beşeri kralın ve hiyerarşik sırada daha altta olan diğer efendilerin insanları köleleştirme etkisi bütün ilahi metinlerce hükümsüz kılınmıştır. O yüzden bütün peygamberler ilk olarak kendi memleketlerindeki diktatörlere mesajlarını tebliğ etmişlerdir. Onlar hükmeden krallar yerine hizmet eden kurumları alternatif getiriyorlardı. Bu öyle güçlü bir mesajdı ki kölelerin onları izlemesi kaçınılmazdı. Krallar ve onlardan beslenen diğer köle sahipleri bunu görebiliyordu. Bu yüzden peygamberlerin birçoğuna suikastler düzenlendi, bazıları öldürüldü. Buna rağmen özgürlüklerini kazanmak için onları izleyen köleler sayesinde bu olaylar tarihsel kayıtlarla günümüze kadar ulaştı. Köleler. Şeyba adında küçük bir çocuğun bize tarihi kaynaklarla ulaşan hikayesi, asırlardır maskelenen büyük bir gerçeği daha net görmemizi sağlayacaktır. Şeybe Arabistan'ın Yesrip şehrinde yaşayan 8 yaşında yetim bir çocuktu. Mekke'de yaşayan zengin amcası Muttalip onu kendi himayesine almaya karar vererek yaşadığı şehre getirdi. İnsanlar Muttalip'e Mekke sokaklarında elinden tutup beraber yürüdüğü bu çocuğun kim olduğunu sordu. Rivayete göre çocuğa nazar değmesinden korktuğu için yeğeni olduğunu söylemek yerine bu kölemdir dedi. Yani Arapça ifadesiyle Heze Abdi. Bu yüzden çocuğun adı o günden sonra Abdülmuttalip yani Muttalip'in kölesi olarak kaldı. Bugün bile biz onu Hazreti Muhammed'in dedesi Abdülmuttalip olarak tanıyoruz. Abd Arapça'da köle demektir. Heze Abdi. Bu kölemdir ifadesi. Ene Rabbihi. Ben onun efendisiyim ile aynı anlama gelir. Rab kelimesinin anlamı efendidir. Şeybe aradan geçen yıllarla birlikte büyüdü ve on bir oğlu oldu. Oğullarından üçünü o dönemki Mekke'nin en büyük tanrısına yani Lat, Menat ve Uzza'ya adadı. Birine Abdül Uzza, Uzza'nın kölesi ismini verdi. Biz bugün onu Ebu Leheb lakabıyla tanıyoruz. Diğerine Abdülmenat, Menat'ın kölesi ismini verdi. Biz bugün onu Ebu Talip lakabıyla tanıyoruz. Bir diğerine de Abdullah Lat'ın kölesi ismini verdi. Ancak Hz. Muhammed peygamber olduktan sonra başında Abd ifadesi olan isimler sadece Allah'ın ismi veya sıfatları olarak seçilmeye başlandı. Abdullah Allah'ın kölesi Abdurrahman Rahman'ın kölesi Abdurrahim Rahim'in kölesi Abdülmelik Melik'in kölesi. Abd köle kelimesinin fiil hali ibadettir. Kölelik etmek. İbadet edilen kişiye Arapçada rab, efendi denir. Kuranda Abd ve rab ilişkisi, yani köle ve efendi ilişkisi sadece Allah ve onun yarattıkları arasında sınırlandırılır. Allah'tan başkasını rab, efendi edinmek, yani başkasına ibadet. Kölelik etmek şiddetle yasaklanmıştır. Kur'an'ın ilk suresinde yani Fatiha'da açılışta efendi ve köle ilişkisinin nasıl olacağı net bir şekilde tarif edilmiştir. Buna göre Allah Rabbül Alemin yani alemlerin efendisidir ve büdü, Sadece senin için köleleriz denilerek Allah'tan başka kimseye köle olunmaması gerektiği belirtilmiştir. Bu yüzden köle sahipleri Hazreti Muhammed'i öldürmek istemişler ve ona suikast yapmaya bile denemişlerdir. Kur'an'da aktarılan bir diktatör kıssasında diktatörün nasıl Rab olarak tanımlandığını görebiliriz. O kişi Firavun'du ve kölelerine "Ene rabbukumul ala. Ben sizin büyük efendinizim." diyordu. Kur'an'da Allah'ın yerine Rab edinilenlerden Taud diye bahsedilir. Ve bu bağlamda çok çarpıcı ifadeler karşımıza çıkar. Allah'a kölelik edin, tağuttan kaçının diye elçi gönderdik. Sana indirilene, Kur'an'a ve senden önce indirilene, diğer ilahi metinlere, inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Tağut'u tanımamaları kendilerine emredildiği halde onun kendilerine hükmetmesini istiyorlar. Tağuttan ona kölelik etmekten kaçınan, ve Allah'a yönelenler için müjde var. Yeni ahitte Hazreti İsa ile İbraniler arasında geçen ilginç bir diyalog aktarılır. Hazreti İsa onlara "Gerçeği öğreneceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak" dedi. Onlar da cevap olarak "Biz hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen özgür olacaksınız diyorsun?" dediler. Yani onlar köle olduklarının bile farkında değildi. Tıpkı bizim gibi. Yeni ahitteki 4 İncil'in de anlattığı temel konu Tanrı'nın krallığı denilen ideal devlet meselesidir. Ama Hristiyan ruhbanlar bunu hep öldükten sonra gidilecek cennette var olan bir krallık olarak yorumlamış ve kendi otoritelerini kurmayı başarmışlardır. Ama burada öldükten sonra gidilen cennetten başka yeryüzünde de kurulacak bir cennetten Net bir şekilde bahsedilmektedir. Okumadığı kitaplara inanan toplumlar ruhbanlar tarafından köleleştirilmeye mahkumdur. O kitaplar insanları özgürleştirmeye yönelik olsa da. Hristiyanlar kilise kurumu tarafından köleleştirildi. En güçlü oldukları orta çağda Engizisyon idaresinin din adına insanlara ne büyük eziyetler yaptıkları malumdur. Onlardan önce de Yahudiler Sanhedrin tarafından köleleştirilmişti. Müslümanlar ise Emeviler döneminde köleleştirildi. Hazreti Muhammed ölür ölmez liderlik kavgaları başlamıştı. Bu yüzden literatürde ilk fitne diye anılan Cemel ve Sıffin savaşları ve ardından da Kerbela faciası gerçekleşti. Hazreti Muhammed'in ailesinden olan insanlar ileride Emevi krallığı için tehdit oluşturmasınlar diye öldürüldü. Şii ve Sünni ayrımı böyle başladı. Bugünkü mezhep savaşlarının tarihsel tohumları böylece ekilmiş oldu. Hepsi güç içindi. Halifenin kelime anlamı sonradan gelen veya yerine geçen demektir. Bir şeyin halefi varsa mutlaka selefi, öncesi de olması gerekir. Peki siyasi anlamda kullanılan halifenin ne demek olduğunu hiç düşündünüz mü? Bu ifade halife Resulullah'ın anlamı, Allah'ın elçisinin yerine geçen, kısaltılmış halidir. Uzun bir tamlama olarak kullanmak yerine kısaca halife ifadesi zaman içinde yer etmiştir. Orijinali halife Resulullah'tır. Yani İslam coğrafyasındaki krallar, kendilerine Allah'ın elçisinin yerine geçen kişi sıfatını uygun görmüştür. Böylece onların kanunları, dini birer hüküm yerine geçmiş olacaktır. Yeryüzünde köleliğin olmadığı, Dolayısıyla hükümetlerin ve hükümdarların ortadan kalktığı ve bugünkü düzene alternatif olarak insanlara hizmet ve adalet dağıtan bir devlet anlayışının getirilmesi gerektiğine dair bilgileri ilahi metinlerde görüyoruz. Üstelik söz konusu devletin dünya üzerinde mutlaka kurulacağına dair bir iddiayı aynı metinde de okuyoruz. Hatta bu devletin yapısal özelliklerine, işleyişine ve ekonomisine dair bilgilerin bile aktarıldığını görüyoruz. Efendiler, tarihsel kıssalar bazen bir gerçeği ifade etmenin en basit yoludur. Rivayete göre Hazreti İbrahim küçük bir çocukken annesine sorar. Benim Rabbim kim? Annesi benim diye cevap verir. Küçük İbrahim yine sorar. Senin Rabbin kim? Annesi baban der. Peki babamın Rabbi kim? Nemrut der annesi. İbrahim, Nemrud'un Rabbi kim? diye sorunca annesi korkar ve sus der. Sonra kadın kocasına olanları anlatıp gördün mü? Halkın dinini değiştireceği söylenen çocuk işte senin oğlundur der. Aktarılan hikayede efendi kavramı ile efendiler hiyerarşisi gayet sade ve anlaşılır bir şekilde resmedilmiştir. Bir kişinin diğer herhangi bir kişi üzerinde tahakküm, hükmetme yetkisi varsa yetkiyi taşıyana efendi denir. Bir kölenin efendisinden aldığı talimatı yerine getirmemek gibi bir olanı yoktur. Özgürlük, insanların meşru sınırlar içerisinde, yani başkasının özgürlük alanına dokunmadan her istediğini yapabilme hakkı değildir sadece. Aynı zamanda istemediği hiçbir şey yapmama hakkı da özgürlüğün tanımı içerisindedir. Bu bağlamda günümüzdeki herhangi bir devletin karar alıcı hükmet mensupları vatandaşlarının efendisidir. Örneğin devlet, vatandaşlarına askerlik veya benzer bir kamu hizmeti şartı getiriyorsa ve bunu yapmak istemeyen vatandaşlar da bu hizmeti yerine getirmeye mecbur bırakılıyorsa, yukarıdaki özgürlük tanımından hareketle bu örnekteki vatandaşların köleler olduğunu söyleyebiliriz. Örnekleri çoğaltalım. Devletler harita üzerinde ülkelerinin etrafına siyasi sınırlar çizmişse ve bu sınırların ötesine geçmek isteyen insanlar önce pasaport çıkartmak zorundaysa yani devletlerinden seyahat için izin istemek zorundaysa bu da onları köle yapar. Efendiler hiyerarşisinin herhangi bir noktasında bulunan devlet yetkilisi konumundaki kişiler Uygun gördüğü vatandaşlarına pasaport verir. Uygun görmediğine vermez. Sonra vize denilen başka bir süreç devreye girer. Komünist devletler vatandaşlarına çalışma kampında kölelik yapma, Arapça ifadesiyle ibadet, mecburiyeti getirir. Kapitalist devletler bunun yerine kölelik hizmetini vergi olarak alır. Feodal kabile efendileri arazi sahibi ağlar ise Kabilenin köle mensuplarını tarlalarda çalıştırır. Her halükarda gücü yani hükümet yetkisini, kapitali, araziyi veya ilgili ekonomi modelinde üretimin dayanığı her neyse elinde bulunduranlar efendiler. Onlara besin kaynağı sağlamak zorunda olanlar ise kölelerdir. Aslında krallar hariç herkesin köle olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü efendiler hiyerarşisinde Kralın altında bulunan efendiler bile bir üstündeki kişinin kölesidir. Kölelerin efendilerinden aldığı talimatı yerine getirmeme şansı yoktur. O durumda işsiz kalacaklardır. Böylece açlık, evsiz kalma ve güvensiz bir yaşam gibi sorunlarla yüzleşeceklerdir. Bu üç sorun köle üreticilerinin temel dayanaklarıdır ve sistemin devamı için sürekli diri tutulmak zorundadır. Aksi takdirde Köleler itaat etmeyi reddedeceklerdir. Köleleri itaate zorlayan diğer bir faktör de suni olarak üretilmiş borçlar meselesidir ki bunlara ileride değineceğiz. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kurulacağı ifade edilen ve nasıl işleyeceği anlatılan Tanrı'nın krallığı fikri bilgi teknolojileri çağında büyük bir hızla yayılma potansiyeline sahiptir. Çünkü insanın doğası gereği hiç kimse köle olmak istemez ve bütün insanlara özgürlük vaat eden alternatif bir sistem fikri dikkat çekicidir. Gerçek ve çarpıcı bilginin yayılışını durdurmanın artık mümkün olmadığı ve kölelerin efendilerine ezici bir sayı üstünlüğü olduğu günümüz dünyası, bilgi çağında büyük değişimlere gebedir. Bir kişiyi efendi yapan, diğer bir kişi veya kişiler üzerindeki tahakküm yetkisidir. Halbuki hiç kimsenin böyle bir hakkı yoktur. Özgürlük her insanın doğuştan gelen hakkıdır. Herkes hayatını ilgilendiren konularda başkasının hakkını gasp etmediği sürece ne yapacağına ve ne yapmayacağına kendisi karar verme hakkına sahiptir. Diğer kişiler ona ancak tavsiye veya telkinde bulunabilir. Herhangi bir şey yapmaya zorlayamaz ve özgürlüğü dahilinde olan bir eylemi gerçekleştirmesine engel olamaz. Hiç kimsenin diğer bir kişiye hükmetme etkisinin olmadığı ve herkesin temel hak ve özgürlüklerinin tesis edildiği bir adalet düzeninin ilahi metinlerde tarif edildiğinden bahsetmiştik. Eski ve yeni ahitte bu sistem Tanrı'nın krallığı veya cennet krallığı diye tarif ediliyor. Kur'an ise bu sistemin hayata geçtiği dönemi, din günü, yevm diye tanımlıyor. Ve bu ifade defalarca kez ayetlerde anılıyor. Meallerde anlaşılamadığı için çoğu zaman kıyamet günü diye çevrilir. Ama kıyamet günü kavramı Kur'an'da yevmil kıyamet diye geçer ve farklı bir kavramdır. Kıyam kelimesi ayağa kalkma, ayaklanma gibi anlamlara gelir. Halbuki din günü kavramı ayetlere bakıldığında tamamen Tevrat ve İncil'deki Tanrı'nın krallığı, Anlatımıyla aynıdır. İlerleyen bölümlerle bu konuya ilişkin referanslarınızı göreceğiz ve konuyu daha da detaylandıracağız. Bu bağlamda Fatiha suresi Kur'an'ın bir özetidir. Bu sureye göre tek efendi Rab Allah'tır. İnsanlar ondan başka kimseye kölelik etmemelidir. Din gününün sahibi kralıdır malikidir. İnsanların amacı Din günü istikametindeki yola yönlendirilmek olmalıdır. O güne ulaşılırsa herkes nimetler içinde olur. Ondan uzak olanlar ise gazaf ve bilgisizlik içindedir. Yani diğer bir deyişle gerçeği bilmeyen kölelerdir. Tanrı'dan başka Rabler edinmek İslam literatüründe şirk koşmak demektir. Şirk kelimesi Arapça'da ortak anlamına gelir. Şirket kelimesi de bu kökene dayanır veya teşriki mesai yani ortak mesai anlamındaki tamlama da bu kelimelerden türetilmiştir. Yani şirkin gerçek anlamı ortaktır. Kur'an'da bu kelime Allah'ın hükmünde ortağı olmadığı söylenirken geçer. Onun yerine herhangi bir kişi hükümdarlığa ortak olarak koyulursa bu kişilere tavut dendiğini söylemiştik. Tağut çoğul bir kelimedir. Kökü, haddi, yetkiyi aşmak manasına gelen tuğyan fiilidir. Az önce değindiğimiz gibi tağuta kölelik etmek ise ayetlerde defalarca kez kınanmıştır. Bilgisizlik insanları köleliğe sürükler. Ne tezattır ki insanları köleleştirmenin en etkili yollarından biri dini kullanmak olmuştur hep. Söz konusu din olduğunda insanların çoğu aklını devre dışı bırakır. Ve ilahi hakikatlere karşı kör olur. statüko bunu iyi analiz ettiği için hükümdarlıkların propagandasında malzeme edilen kavramlar hep kutsiyet atfedilen kavramlar olmuştur. Halbuki bir kavrama, bir kişiye veya bir nesneye kutsiyet atfedilmesi onu put yapar. Ve putlar insan ile hakikat arasında duvar örer. Hakikate teslim olmak yani gerçek ile bütünleşmek insanın bütün aidiyetlerini terk etmesini gerektirir. Bu bazen bir dogma, bazen de bir ideoloji olur. Halbuki din denilen kavram bile sadece bir araçtır. Gerçeğe ulaştırması beklenen bir araç. Ama ne zamanki araçlar amaçlara dönüşür, işte o zaman ortaya putlar çıkar ve insan zihninin esiri olur. Öyle ki zihin dogma ile pas tutmuş, ve kendi etrafına çizilen sınırların ötesine geçmeye, yani analitik düşünmeye bile cesaret edemez. Esaretin en büyüğü zihinde olandır. İnsan, özgürlüğe kavuşmak için önce zihnindeki esaret zincirlerini kırmalıdır. Bin yıllar boyunca şirk kavramının tanımı, statüka tarafından Allah'tan başka tanrılara tapmak şeklinde anlaşılmış ve yanlış yorumlanmıştır. Çünkü şirkin ne olduğu, kitleler tarafından anlaşıldığında bütün kölelerin efendilerine karşı kıyam edeceklerinin ayağa kalkacağının farkındaydılar. Tarih boyunca peygamberler şirki ortadan kaldırmak için savaşmışlardı. Hiçbir tanrının varlığına insanları ikna etmek için uğraşmamıştı. Bir yaratıcı var mıdır, yok mudur gibi basit ve gereksiz bir tartışma içine girmemişti. Buna dair Hiçbir ilahi kitapta örnek yoktur. Bütün mesele şirk koşmak denilen kölelik sistemini ortadan kaldırmaya yönelikti. İnsan krallar. Eski Ahit'in birinci Samuel kitabında ilginç bir hikaye anlatılır. Bu Kur'an'ın Bakara suresinde de dikkat çekilen bir hikayedir. İsrail oğulları Mısır'dan çıkıp Firavun'un köleliğinden kurtulduktan sonra nesiller boyunca bir kralları olmadan yaşadılar. Bu döneme hakimler dönemi denir. Bir devlet yapıları vardı ama bu sistemde krallar hükmetmiyor. Onun yerine adalet hizmetini hakimler veriyordu. Peygamber Samuel bir hakimdi. O yaşlandığında oğulları adalet kurumunu işletiyorlardı. Ama yozlaşmışlar ve rüşvete bulaşmışlardı. İbraniler Samuel'e gelip hakimlerin rüşvet aldığını anlatmış ve hukuksuzca kararlar verdiklerinden şikayet etmişlerdi. Samuel'e artık yaşlandığı için onları denetleyemiyor olduğunu söylediler. Yani sistemin denetim mekanizması işlemiyordu ve böylece problemler ortaya çıkıyordu. Problemi gidermek yerine sistem değişikliği kararı aldılar ve bir kralları olsun istediler. Onlar bu taleplerini ilk defa Samuel'e karşı dile getirmemişlerdi. Samuel'den önce de bir hakim ve bir peygamber olan Gideon'a krallık teklif etmişlerdi. Çünkü Gideon onları düşmanlarının elinden kurtarmış bir askeri komutandı aynı zamanda. Ona krallık teklif ettiklerinde Gideon'un cevabı çok netti. Ben size kral olmam, oğlum da olmayacak. Tanrı sizin kralınız olsun. Yıllar sonra bu sefer Samuel'in karşısındaydılar. Ve ondan Tanrı'ya bir kral vermesi için dua etmesini istediler. Samuel onların bu talebi karşısında öfke ve üzüntüye kapıldı. Yaptıkları şeyin yanlış olduğunu onlara izah etmeye çalıştı. Ama İbraniler kararlı ve ısrarcıydı. Ve Samuel dua etti. Tanrı'nın Samuel'e cevabı ise şöyle oldu. Kralları olarak beni inkar ettiler. Tanrı'nın Samuel'e söylediği diğer bir söz ise şöyle aktarılır. Kendiniz için seçmiş olacağınız kralınız yüzünden feryat edeceksiniz. Fakat o gün Rab size cevap vermeyecek. Nihayetinde Tanrı istediklerini onlara verir. Samuel kitabı Tanrı'nın İbranilere verdiği cevabı şu şekilde aktarır. Samuel kavmini Mispaya'ya Rab'be topladı ve İsrail oğullarına dedi. İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki, İsrail'i Mısır'dan çıkardım ve Mısırlıların elinden ve sizi sıkıştıran bütün krallıkların elinden sizi azat ettim. Fakat siz, sizi bütün bela ve sıkıntılarınızdan kurtaran Tanrınızı reddedip ona bize bir kral ver dediniz. Daha sonra Saul adında genç bir adam, Tanrı tarafından seçilir ve Samuel'e bildirilir. Ve Samuel, Saul'u İbranilerin karşısına çıkarır. Aralarından krallığın kendilerine verilmiş olmasını uman bir grup varlıklı adam hariç, halkın çoğunluğu Saul'u sevinçle karşılar. Bakara suresinde Saül'den bahsedilir. Fakat farklı bir isimle. Talut adıyla anılır. Talut, İbranice uzun boylu anlamına gelen bir lakaptır. Kur'an, onun nasıl kral olduğunu şöyle anlatır. Peygamberleri onlara Allah size Talut'u kral kıldı dedi. Onlar o bizim üzerimize nasıl kral olabilir? Biz krallığa ondan daha layığız. Ona zenginlik de verilmemiştir dediler. Peygamberleri şöyle dedi. Şüphesiz Allah onu sizin üzerinize seçti. Onun bilgisini ve cüssesini artırdı. Allah devletini dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır. Her şeyi bilendir. Kur'an hikayenin devamında onun Calut'un ordularına karşı savaşmasından bahseder. Calut'un Samuel kitabındaki ismi Goliattır. Bu kişi Filist ordularının komutanıdır. Filist devleti İbranileri köleleştirmek istemektedir. Hatta çeşitli dönemlerde onları köleleştirmiştir. Talut'un yani Saul'ün Filist ordularına karşı yaptığı savaşta Hazreti Davut peygamberde savaşmış ve Calut'u, yani Goliath'ı öldürmüştür. Savaştan sonra kralın yanında çalışmaya devam etmiştir. Saul, krallığının ilk dönemlerinde halk tarafından çok sevilir ve desteklenir. Samuel kitabında zaman içerisinde kral Saul'un nasıl bir güç zehirlenmesi yaşadığı ve Cebeyrut bir diktatöre dönüştüğünü anlatır. Hazreti Davut, Calut'un ordularına karşı yapılan savaştan sonra halkın gözünde bir kahramana dönüşmüştür ve aynı zamanda iyi huylu biri olduğu için halk tarafından çok sevilmektedir. Saul'un yerine geçecek kralın Davut olduğu herkes tarafından öngörülebilmektedir ve Saul, Davut'u krallığı için bir tehdit olarak görmeye başlar. Hatta onu öldürmek için birkaç kere suikast düzenler ama her seferinde Davut kaçmayı başarır. Yanında bir grup firari askerle Filist topraklarına gider ve orada yaşamaya başlar. En sonunda Saul, Talut ölür. Herkes Davut'un kral olmasını istemektedir ama Davut İsrail topraklarına dönmez bile. Saul'un yerine oğlu İşboşet kral olur. İşboşet'in krallığının ikinci yılında diktatörlük altında ezilmekte olan Yahudalıların ileri gelenleri Hazreti Davut'un yanına gelir ve bizim kralımız sen ol. Derler. Görülmektedir ki hala akıllanmamışlardır ve bir kral istemektedirler. Tanrı'nın insan krallar dönemine geçişte onlara söylediği sözleri hala ciddiye almamaktadırlar. Davut'un önünde iki seçenek vardır. Ya onların teklifini reddedecek ve işboşetin krallığı altında ezilmelerine göz yumacaktır ya da onların kralı olmayı kabul edecektir. Böylece Davut teklifi kabul eder. Hebron'a gider ve orada mesedilme töreni ile kral ilan edilir. O dönem İbranilerin devleti iki parçalı bir yapıdan oluşuyordu. Kuzeyde Kudüs, merkezli İsrail Meclisi ve güneyde Hebron merkezli Yahuda Meclisi. Yahuda Meclisi'nin Davut'un hükmüne girmesinden sonra Kudüs'te hakimiyetini hala sürdürmekte olan İşboşet Davut'a ve taraftarlarını savaş açtı. Güç için başlatılan bu savaşın kaybedeni işboşet olmuştu. Çünkü onun adamları bile Davut'un safına geçmiş ve onun hakimiyet altına girmişti. Davut ölüm döşeğindeyken onun oğullarından Adonia kral olmak için heveslendi. Eski ahitin 1. Krallar bölümünün ilk sayfasında anlatılan hikayeye göre Adonia devletin yöneticilerini ve komutanlarını bir araya toplayıp Kendini kral ilan etti ve onlar Adonia'ya biat ettiler. Bu toplantıya kardeşi Süleyman'ı çağırmamıştı çünkü gücü garantilemek için onu öldürmeyi düşünüyordu. Fakat bütün bunlar olurken babası Davut henüz ölmemişti bile. İbraniler hala hükmedilmek istiyorlardı. Davut olanlardan haberdar olunca hemen Hazreti Süleyman'ı kral olarak mesetti ve yeni kral Süleyman oldu. Adil bir kral olarak İbranileri güttü. Çünkü onlar çobanlar tarafından güdülmek istiyorlardı. Hazreti Süleyman'ın duasından daha önce bahsetmiştik. Tanrının makamında oturduğu için Tanrı'dan af dilediğini ve kendisinden sonra kimseye krallık verilmemesini istediğini aktarmıştık. Hazreti Süleyman öldükten kısa bir süre sonra İsrail krallığı ikiye bölündü ve İbraniler ezilen Adaletten yoksun kalmış köleler olarak bir daha iflah olmadılar. Kur'an'da değinilen ve eski ahitte detayları anlatılan İbrani Krallığı'nın başlangıç hikayesi, insanların güdülmek istemesinin ne kadar yanlış olduğunu dikkat çeker. Çünkü insanlar koyun veya sığır değildir. Bütün savaşların temelinde güç ihtirası vardır. Tarih göstermiştir ki güç için insanlar kendi kardeşlerini, Çocuklarını hatta kundaktaki bebeklerini bile öldürmüşlerdir ve onların daha fazla güç uğruna yaptıkları savaşlarda milyonlarca masum insan katledilmiş ve türlü işkencelere maruz kalmıştır ve kölelik sistemi asırlarca devam etmiştir. Bütün bu problemlerin önüne geçebilecek tek mekanizma ise adalet esasına dayanan bir sosyal düzendir. Adalet mülkün temelidir. Tanrı'nın Krallığı Bir gün yeryüzünde kralların yani devlet başkanlarının veya hükümetlerin olmadığı bunun yerine kamu hizmeti veren devlet kurumlarının olduğu bir sistemin kurulacağına inanıyorum. Tanrı'nın Krallığı mottosuyla tarihin derinliklerine ekilmiş bu fikir mutlaka kuvveden fiile dönüşecektir. İsa onlara bir benzetme daha anlattı. Göksel Krallık bir adamın tarlasını ektiği hardal tohumuna benzer, dedi. Hardal, tohumların en küçüğü olduğu halde, gelişince bahçedeki diğer bitkilerin boyunu aşar, ağaç olur. Yukarıda alıntı yaptığımız yeni ahitte, krallık kavramı göksel krallık, cennetin krallığı veya tanrının krallığı şekillerinde geçer. Hristiyanların belki anlamını bilmedikleri halde, dualarında ve ayinlerinde sürekli kullandıkları cümlesi yani krallığın gelsin yakarışı bile tek başına Hristiyanlık inancının diğer inanışlar gibi yeryüzünde ideal düzenin tesisi için tasarlandığını gösterir. Hatta İncil'de Hz. İsa'nın öbür kentlerde de Tanrı'nın krallığıyla ilgili müjdeyi yaymam gerek çünkü bunun için gönderildim dediği aktarılır. Hristiyanların belki anlamını bilmedikleri halde dualarında krallığın gelsin yakarışı bile tek başına Hristiyanlık inancının diğer inanışlar gibi yeryüzünde ideal düzenin tesisi için tasarlandığını gösterir. Hatta İncil'de Hazreti İsa'nın öbür kentlerde de Tanrı'nın krallığıyla ilgili müjdeyi yaymam gerek çünkü bunun için gönderildim dediği aktarılır. Birazdan Tanrı'nın krallığına dair çok net bilgi ve ifadelerin ilahi metinlerde nasıl geçtiğinin şaşırtıcı örneklerini vereceğiz. Ama öncesinde bu fikrin sadece bu metinlerde değil, pagan kültürlere bile nasıl ekildiğine birkaç örnekle şahit olalım. Roma mitolojisinde Satürn, Altın Çağ'da hüküm sürmüş bir tanrıdır. Altın Çağ, Masumiyet Devleti'nin kurulduğu ve kimsenin işçilik yapmak zorunda olmadığı bir çağ olarak tarif edilir. Roma döneminde Tanrı Satürn'ün doğum günü 17 Aralık olarak kabul ediliyordu ve Saturnalia Bayramı olarak kutlanıyordu. O gün Roma'daki Satürn Tapınağı'na sunaklar sunuluyor ve köleler ile efendileri birlikte yemek yiyordu. Saturnalia Bayramı'nda köleler çalıştırılmıyordu. Beraber yemek yerlerken bile yemek servisini efendileri yapıyordu. Bu bir ritüeldi. Dinleri köleliği yasaklıyordu ama buna rağmen köleci bir toplumdular. Sembolik bile olsa bu kadim bilginin farkında olarak veya olmayarak Saurnalia gününde köleliği kaldırıyorlardı. O gün kölelerin özgürlük günüydü. Bu altın Çağ bir öykünmeydi. Altın çağın Hint mitolojisindeki karşılığı ise Satya Yuga'ydı. Bu ifadenin anlamı gerçeğin çağıdır. Satya Yuga'da köleler, hükümetler veya krallar yoktu. Krallık göklere aittir. Hint destanı Mahabharata'ya göre altın çağda zengin fakir ayrımı olmaz ve kimseye kölelik yaptırılmaz. Hindu metinlerine göre altın çağın temsili dört ayak üzerinde duran bir boğadır. Devleti ayakta tutan kuvvetler yozlaştıkça boğanın ayaklarından biri havaya kalkar. Hintlilere göre son çağ yani içinde bulunduğumuz ahlaksızlık çağı tek ayak üstünde duran bir boğa ile temsil edilir. Anlaşılmaktadır ki gücü temsil eden boğanın dört ayağı fizikteki dört temel kuvvetin, doğadaki dört elementin hatta belki de mahşerin dört atlısının diğer bir sembolik uyarlamasıdır. Bu sembolizm, ileri medeniyetlerdeki ideal devletlerin işleyişi anlayışında karşımıza çıkan dört kuvvete. Yasama, yürütme, yargı, medya. Yapılan bir gönderme olabilir mi? Devlet mekanizmasındaki temel kuvvetler birleştikçe, yozlaşma ve baskı ortamının ortaya çıktığını tarih bize defalarca kez ispatlamıştır. Kuvvetler tek ele toplandığı zaman ise diktatörlük yani kölelik ortamının en şiddetli hali ortaya çıkar. Görüyoruz ki tarih boyunca tüm toplumlar kendi inanç sistemlerinin merkezinde insanın insana hükümdar olmasını reddeden ve köleliğin yerine özgürlük kavramını koyan bir fikri muhafaza etmişler ve bilinçsizce bu fikri din adı altında tabu haline getirerek gerçeğin ne olduğunu sorgulamaktan kaçınmışlar. İnsanın özgürleşmesi için önce zihnin özgürleşmesi gerekir. Yargılamayan zihin zincirlidir. Bir kişi olayları veya fikirleri yargılayıp haklı bulduktan sonra kabul ederse ancak o zaman farkındalık vuku bulur. Diğer türlüsü dogmaları meydana getirir. Kafirlik kavramı müşriklerin bir özelliği olarak Kur'an'da tanımlanmıştır. Kafirler zannedildiği gibi dinsizler değildir. Kur'an'daki Kafir'un suresine göre tam tersine kafirlerin dini vardır. Fakat buna rağmen Tanrı'dan başkalarına kölelik yapılmasını ısrarla savunurlar. Onlar hem müşrik hem de dincidir. Kur'an'da mülk yani devlet kavramı defalarca kez geçer. Melik olarak anılan kişi ise mülkü idare eden, kral veya devlet başkanıdır. Mülk ayetlerinde Tanrı'nın krallığına Dikkat çekilir. Allah sizin Rabbinizdir. Mülk yalnız O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da döndürülüyorsunuz? Zümer 6 Mülk yalnızca O'nundur. Allah'ı bırakıp da kendisine yalvardıklarınız. Bir çekirdek zarına bile melik olamazlar. Fatr suresi 13 O göklerin ve yeryüzünün mülkü. Kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. Furkan suresi 2 İşte o gün mülk Allah'ındır. O insanların arasında hükmü verir. Hac suresi 56 Hamd çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zilletten kurtaracak bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a mahsustur. De ve onu büyüklük ile yücelt. İsra suresi 111 De ki ey mülkün sahibi olan Allah'ım sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Ali İmran suresi 26 Sura üflendiği günde mülk onundur. Enam suresi 73 O gün onlar ortaya çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün mülk kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hakimiyeti altında tutan Allah'ındır. Mümin Suresi 16 Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Şura Suresi 49 O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, aziz, cabbar, Eşsiz büyüklüğü olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. Haş Suresi 23 Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. Cuma Suresi 1 Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk yalnızca onundur. Teabun Suresi 1 Kur'an'da hem gökyüzünde kurulu olan hem de yeryüzünde kurulması istenen devletten mülk denilerek bahsedilir. Gökyüzündeki cennetten bahsedilirken özellikle göğün mülkü olarak ayrı ifade edilir. Orada şirk yani ortak koşma yoktur. Şirk yeryüzündedir ve Kur'an'ın başından sonuna kadar değiştirilmesini istediği şey budur. Dünyada kurulacak cennetin göğün cennetinin bir şubesi gibi çalışması istenmektedir. Allah'ın mülkünde Allah'tan başka kimse melik olmamalıdır. Talut, Davud ve Süleyman'ın krallıklarını bu bağlamda ele almıştık. Onların nasıl ve neden kral olduklarından bahsetmiştik. İbraniler Tanrı'nın krallığına ihanet edip kendileri için insan krallar istemiş. Ve Tanrı'ya karşı günah işlemişlerdi. Peygamberleri onlara Allah size Talut'un melik seçti dedi. Onlar o bizim üzerimize nasıl melik olabilir? Biz mülke ondan daha layığız. Ona zenginlik de verilmemiştir dediler. Peygamberleri şöyle dedi. Şüphesiz Allah onu sizin üzerinize seçti. Onun bilgisini ve cüssesini artırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Bakara suresi 247 Biz Davud'un mülkünü güçlendirdik. Sat suresi 20 Süleyman Ey Rabbim beni affet. Bana verdiğin mülkü benden sonra kimseye verme. Şüphesiz sen affedicisin dedi. Sat suresi 35 Eski ahitin hakimler 1. Samuel ve 1. Krallar bölümlerinde sadece Tanrı'nın kral olabileceğinin aktarıldığından bahsetmiştik. Ayrıca eski ahitin Yeremya bölümü Bap 46.18 48.15 ve 51.57'de Tanrı kral olarak anılır. Tevrat'ın Mısır'dan çıkış bölümü 19.6'da Tanrı'nın krallığı, Kahinler krallığı olarak anılır ki bu bahsedilen dönem daha önce incelediğimiz hakimler dönemidir. Çünkü hakimler aynı zamanda kahinler olarak tanınır. Tevratın aynı bölümünde Tanrı kahinler krallığını benim krallığım diyerek anar. Siz benim için kahinler krallığı, kutsal ulus olacaksınız. Tevratın Mısır'dan çıkış bölümünü 15-18 ise Rab sonsuza dek hükümdarlık edecek denir. Eski Ahit'in Mezmur Zebur bölümü 47. Bab 7-8'de ise Tanrı'nın krallığından şöyle bahsedilir. Tanrı bütün yeryüzünün kralıdır. Tanrı bütün milletlere hükümdarlık eder. Zebur 145. Bab 12-12'de ise Sadık kulların krallığının zeferini anlatacaklar iktidarını konuşacaklar. İnsanoğulları senin krallarının zaferini ve görkemini bilsin diye denilir. Eski ahitin Daniel bölümü Bab 2.44'te ise Tanrı'nın krallığının yeryüzünde mutlaka kurulacağına dair bir vaat bulunur. Ve o kralların günlerinde göklerin Rabbi sonsuza dek sürecek bir krallık kuracak ve onun hakimiyeti başka bir kavme bırakılmayacak. Ancak bu krallıkların hepsini o yıkıp bitirecek ve kendisi ebediyen duracak. Yine Daniel bölümü bap 7-18'de bu krallığın hiç yıkılmayacağı söylenir. Yüceler yücesinin azizleri, krallığa ulaşacak ve onu sonsuza dek sürdürecekler. Eski ahitin Yaşaya bölümü bap 32:1'de işte kral doğrulukla krallık yapacak önderler adaletle de yönetecek denilir ve devamında 33:22'de Kralımız Rab'dir. Bizi o kurtaracak diye eklenir. Yeni Ahit'te ise Tanrı'nın krallığından onlarca kez bahsedilir ve onun göklerde olduğu gibi yeryüzünde de kurulacağından bahsedilir. Bu krallıkla ilgili İnciller'de anlatılanlar hep benzetmeler şeklinde anlatılmıştır. Bunlara birkaç örnek şöyledir. İsa onlara başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği bir kadının üç ölçek una karıştırdığı mayaya benzer. Sonunda bütün hamur kabarır. İsa bütün bunları halka benzetmelerle anlattı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı. Matta İncili 13'e 33 ve 34. Daha önce Tanrı'nın krallığının ağaca dönüşerek bahçedeki diğer bütün bitkilerden daha büyük olan bir tohum benzetmesiyle İncil'de geçtiğini söylemiştik. Burada ise hamuru kabartan bir maya benzetmesi yapılmaktadır. Aşağıda aktaracağımız örnek ise çok daha dikkat çekicidir. İsa söz alıp onlara yine benzetmelerle şöyle seslendi. Göklerin krallığı Oğlu için düğün şöleni hazırlayan bir krala benzer. Kral şölene davet ettiklerini çağırmak üzere kölelerini gönderdi. Ama davetliler gelmek istemedi. Kral yine başka kölelerini gönderirken onlara dedi ki Davetlilere şunu söyleyin. Bakın ben ziyafetimi hazırladım. Sığırlarım, besili hayvanlarım kesildi. Her şey hazır. Buyurun şölene. Ama davetliler aldırmadılar. Biri tarlasına, biri ticaretine gitti. Öbürleri de kralın kölelerini yakalayıp hırpaladılar ve öldürdüler. Kral öfkelendi. Ordularını gönderip o katilleri yok etti. Kentleri ateşe verdi. Sonra kölelerine şöyle dedi. Düğün şöleni hazır ama çağırdıklarım buna layık değilmiş. Gidin yol kavşaklarına. Kimi bulursanız düğüne çağırın. Böylece köleler yollara döküldü. İyi kötü kimi buldularsa hepsini topladılar. Düğün yeri konuklarla doldu. Matta İncil'i 22'ye bir ve 10 Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan krallığı miras alın. Matta İncil'i 25'e 34 İsa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 Büyünce 100 kat ürün verdi. Luka İncil'i 8'e 1, 8'e 5 ve 8. İsa çevresini göz gezdirdikten sonra öğrencilerine Varlıklı kişilerin Tanrı'nın krallığına girmesi çok zor olacak dedi. Markos İncil'i 10'a 23 İsa Tanrı'nın krallığını duyurup müjdeliyordu. İsa şu benzetmeyi anlattı.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 8'e 5 ve 8. İsa çevresine göz gezdirdikten sonra öğrencilerine varlıklı kişilerin Tanrının krallığına girmesi çok zor olacak dedi. Markos İncili 10'a 23. Sonra İsa şöyle dedi: Tanrının krallığı toprağa tohum saçan adama benzer. Gece olur, uyur. Gündüz olur, kalkar. Kendisi nasıl olduğunu bilmez. Ama tohum filizlenir, gelişir. Toprak kendiliğinden ürün verir. Önce filizi, sonra başağı. Sonunda da başağı dolduran taneleri verir. Ürün olgunlaşınca adam hemen orağı vurur. Çünkü biçme vakti gelmiştir. Markos İncil'i yirmi altı e ve 29 Krallığın gelsin, gökte olduğu gibi, yeryüzünde de olsun. Matta İncil'i 6'ya 10 Tanrı'nın krallığının dünya üzerinde bir gün kurulacağı, Kur'an'da da kesin bir dille vadedilir. O gün ise din günü yevmit din olarak tanımlanır. Arapça yevm kelimesi gün anlamına geldiği gibi dönem, çağ, devir anlamlarına da gelir. Din gününün ne olduğunu idrak edebilir misin? Sonra Din gününün ne olduğunu idrak edebilir misin? O gün kimse kimseye hiçbir şey için melik, kral değildir. Emir sadece Allah'ındır. İnfitah suresi 17-19 Din gününün malikidir. Fatiha suresi 4. ayet De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların melikine. Nas suresi 1 ve 3. ayetler Onlar mallarında belirli bir hak bulunanlardır, isteyenler ve mahrum olanlar için. Onlar din gününü tasdik eder. Mâriç suresi 24 ve 26. ayetler Gerçek melik olan Allah yücedir. Taha suresi 114. ayet Onlar Sıddıklar makamında muktedir olan milik'in indindedir. Kamer suresi 55. ayet Andolsun ki biz Tevrat'tan sonra Zebur'da da yazdık. Şüphe yok ki yeryüzüne salih kulların varisi olacak. Enbiya suresi 105. ayet Buraya kadar dini metinlerde Tanrı'nın krallığı ile ilgili anlatımlara bazı örnekler verdik. Belki bunlara dair yaptığımız yorumlar arasında hatalı veya eksik olanlar da vardır, bilemeyiz. Ama binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan bütün bu kayıtlarla ilgili şüphe götürmeyen sonuç şudur ki, hepsi gökteki cennette olduğu gibi Tanrı'nın yeryüzünde de bir krallığı olması fikrinden bahsediyor. Ve yeryüzündeki bu sistemde kralların, efendilerin ve kölelerin olmaması gerektiğini söylüyor. Kitab-ı Mukaddes'te birçok kez krallar için çoban benzetmesi yapılır. Onların yönettiği insanlar da koyundur. Yani bu durumda krallar tarafından yönetilen kişilerin hayvanlar gibi olduğu sonucu doğar. Bu bağlamda Kur'an'da da çarpıcı bir ifade karşımıza çıkar. Bizi güt, rayına demeyin. Bize bak deyin. Arapçada davarlar, koyunlar, sürü, güdülen hayvanlar gibi anlamlara gelen raya kelimesi bu ayette kullanılan rai yani gütmek fiilinden gelir. Bu durumda eğer güdülmek, raya olmak isterseniz sürü, raya olmuş olursunuz. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde ise raya kelimesi için bir hükümdarın yönetimi altındaki halk tanımı yapılmıştır. Yorumsuz Evet, Ayette Rayna demenin yanlış olduğu anlatılırken bize bak, unzurna denilmesi gerektiği söyleniyor. Unzurna ifadesindeki fiil nazar yani bakmak fiilidir. Osmanlı zamanında devlet bakanlıklarına nezaret deniyordu. Devlet bakanlarına ise nazır deniyordu. Yani nazar eden, bakan kişi. Arapça da bugün devlet bakanları için vezir kelimesi kullanılır. Osmanlı'da Başbakan'a da vezir-i azam deniyordu. Bunların hepsi ayette geçen kelimeden türetilmiştir. İlgili ayette çok açık şekilde devletin yürütme erkine dikkat çekildiği görülmektedir. İngilizce'de devlet bakanı için kullanılan kelime ministrıdır. İngilizce sözlüklerdeki ministrı kelimesinin anlamı için bir işe bakmak, İlgi gösterip bakmak, hizmet etmek, fiillerini yerine getiren kişi olarak açıklanır. Latincesi minist'tir. Avrupa dillerine de aynı şekilde geçmiştir. Orta çağda papazların yardımcılarına minist deniyordu. Onlar din hizmeti adı altındaki işlere bakıyordu. Protestan kilisesinde ise papazın bizatihi kendisine deniyordu. Yürütme erkanı ifade eden kelimenin Batı kültüründe de benzer şekilde evrildiğini görüyoruz. Bir insan onurlu ve özgür bir şekilde yaşamak varken neden yönetilmek istesin ki? Daha önce de dikkat çektiğimiz gibi hem felsefi hem de ahlaki olarak bir devletin varlık sebebi yönetmek, hükmetmek değil, hizmet etmektir. O yüzden incelediğimiz metinlerin hükümetler, hükümdarlar veya krallar fikrini reddetmesinin temelinde Evrensel bir etik değerler mekanizmasının işlediğini analiz edebiliriz. Peki içinde yaşadığımız küresel kölelik sisteminin alternatifi olabilecek sistem nedir? Bunu alternatifine ortaya koymadan önce sistemin hepimizi nasıl köleleştirdiğine bir bakalım. Köle nasıl yaratılır? Modernizmin en büyük başarılarından biri Kölelerin boynundaki zincirleri görünmez kılması ve kendilerini özgür sanmalarını sağlamasıdır. Dünya üzerindeki milyonlarca canlı türü arasında üretim yapmadan hayatta kalamayacak tek tür insandır. En ilkel şekilde yaşayan avcı toplumlar bile avlanmak için mızrak veya soğuktan korunmak için kıyafet gibi ürünleri üretmek zorundadır. Bu yüzden insanın olduğu her yerde ekonomi de vardır. İnsan zihnini köleleştiren siyasi ideolojiler, ekonomi modelleri üzerinden kurgulanır. Örneğin kapitalizmde üretim sermaye, kapital üzerinden kurgulanır. Bu durumda sermayeyi elinde bulunduranlar, bankerler, efendi, diğerleri de köleler olur. Komünizmde ise üretim, komün, kapalı toplum, yani üretim veya tüketim için bir araya gelmiş Toplanmış kişiler üzerine kurgulanır. Bu durumda o toplumu organize edenler, bürokratik elitler, efendilerdir. Geri kalanında köleler olur. Köleler fabrikalarda veya işçi kantlarında çalışmak zorundadır. Mal edinme yani özel mülkiyet hakları bile yoktur. Feodalizmde üretim, araziler ve hayvancılık üzerine kurgulanır. Bu durumda arazi ve hayvan sahibi aşiret reisleri efendilerdir. Diğer köylüler ise onların tarlalarında çalışan köleler olurlar. Örnekler çoğaltılabilir fakat bütün bu örneklerdeki ortak nokta gücün temerküz etmesi yani belli merkezlerde toplanmasıdır. Güç ne kadar çok tekelleşirse kölelik sistemi o kadar baskıcı ve şiddetli olur. Gücün en belirgin şekilde karşımıza çıkışını devletin aşırı yetkileri olarak görüyoruz. Tarih bize bunu defalarca kez ispatlamıştır. Kralınız ne kadar yetki sahibi ise o kadar diktatör olur ve siz de o kadar çok köle olursunuz. Krallar ve hükümetleri kölelik hizmetini genelde vergi olarak alırlar. Efendilerinize ödediğiniz para sizin emeğinizi ve zamanınızı yani özgürlüğünüzü temsil eder. Çünkü o parayı kazanmak için bunları zaten harcamışsınızdır. Devlete zorunlu vergi vermek sizi devletin kölesi yapar. Burada vergi almayan bir devlet nasıl işleyecek sorusu akla gelebilir ama bu konuya ileriki sayfalarda değineceğiz. Şimdilik vergisiz devlet modelinin şu anda bile dünyada bazı örnekleri olduğunu ve hatta bu örneklerin dünyanın en zengin ülkelerinden birkaç olduğunu söyleyelim. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Günümüz dünyasında tarihin en ağır kölelik sistemi yaşanıyor. Üstelik insanların neredeyse tamamı köle olduğunun farkında bile değil. Mevcut küresel para sistemi toplumları aynı anda hem devletlerin hem de bankaların kölesi yapıyor. Bankalarla hiçbir ilişkisi olmayan bir kişi bile farkında olmadan bankerlerin kölesi oluyor. Nasıl mı? Görünmez zincirler. Sürekli hayatımızın içinde olan para aslında para değildir. Sadece biz öyle sanıyoruz. 1971 yılından beri dünyada para kullanılmıyor. Onun yerine fiyat para sistemi denilen, halbuki parayla hiçbir ilgisi olmayan değersiz kağıt parçalarının dolaşımda olduğu bir düzene geçildi. Latince bir kelime olan fiyat olsun anlamına gelir. Birileri para olsun der, ve kağıt parçaları sihirli bir şekilde paraya dönüşür. Yani anlayacağınız bütün sistem bir ilüzyondan ibarettir. Gerçekte ortada para yoktur. Buna Türkçe'de itibari para sistemi denir. İradeye dayalı olan bu para sisteminde cebinizdeki kağıt parçaları manipüle edilmeye müsaittir ve edilir. Yani değeri sürekli dalgalanır. Böylece siz farkında bile olmadan Varlıklarınız elinizden akıp gider. Para, gerçekte harika bir buluştur. İnsan hayatına çok şey katar. Onunla sattığınız varlığınızın değerini depolayabilirsiniz. Mesela ürettiğiniz 100 kilo sütü cebinizde taşıyamazsınız veya ileride kullanmak için bir yıl bekletemezsiniz. Ama onu paraya çevirip istediğiniz zamana kadar cebinizde taşıyabilirsiniz. Ama parayla sadece varlıklarınızı değil, Harcadığınız zaman ve emeğin değerini de depolayabilirsiniz. Yani para özgürlüğünüzü cebinizde taşımanızı sağlayan bir araçtır. Bu bakımdan para özgürlüğünüzün depolandığı yerdir. Onu sizden zorla, vergi olarak veya sistemsel aldatmacalarla kur dalgalanmaları, enflasyon, faiz vesaire Elinizden alan kişiler sizden özgürlüğünüzü almış olur. Böylece hükümetler ve küresel finans elitleri sizin efendiniz. Siz de onların kölesi olursunuz. Sürekli çalışırsınız fakat hak ettiğiniz birikimi asla yapamazsınız. Kazandıklarınız belki sadece hayatta kalmanız için yeterlidir. Belki bir eviniz bile yoktur. Bütün kazandığınız özgürlüğünüz görünmez kanallardan akıp gider. Fakat siz sistemin kölesi olduğunuzun farkında bile olmazsınız. Uykuda kalmanız için sistem size hep umut vadeder. eder. Sizi oyalayacak basit eğlenceler sunar. Bu öyle bir sistemdir ki insanları sadece görünür veya gizli efendilerinin kölesi yapmakla kalmaz, sistemin varlığını sürdürmesi için çalışan gönüllü birer nefer yapar. Çirkini güzel, güzeli çirkin gösterir. Sisteme, tabulara, Beyin uyuşturan ideoloji ve inançlara karşı gelenleri hain ilan edip taşlaması için motive eder. Beyni uyuşmuş köleler açlıktan ağızları bile koksa, kendilerinden gasp ettikleriyle saltanat süren diktatörlerini alkışlarlar. Onlar itaat etmeyi reddeden özgür zihinlere karşı kıskanç ve tahammülsüzdür. Onların da kendileri gibi köle kalmasını isterler. Sistemin kurgulayıcıları bunu iyi bildikleri için bu psikolojik mekanizmalarını kullanırlar. Küresel kürelik sistemine karşı bir alternatif kurgulamak için önce mevcut sistemin mekanizmalarının nasıl işlediğini bilmek, yani onu tanımak gerekir. Öyleyse gelin tanıyalım. Dünyadaki yıllık toplam mal ve hizmet üretiminin, yani reel üretimin değeri 60 trilyon dolarken, Menkul kıymetler olarak işlem gören kağıtların toplam değeri yaklaşık 1.2 katrilyon dolardır. Yani gerçek üretimin değerinin 20 katıdır. Öyleyse aradaki 800 trilyon dolarlık fark ki bu bir balondur ve sonunda patlayacaktır. Nereden gelmişti ve kimler tarafından kontrol edilmektedir?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 Net göstergesidir. Şimdi konuyu sıfırdan ele alalım. Paranın icadından önce takas yapılıyordu. Ama bu zor bir yöntemdi. Çünkü takasta her iki tarafında bir diğerinin malını talep etmesi gerekiyordu. Diyelim ki A kişisinin koyunu var ve eşekle takas etmek istiyor. B kişisinin buğdayı var ve koyunla takas etmek istiyor. C kişisinin eşeği var ve buğdayla takas etmek istiyor. Bu durumda bunlar arasından herhangi ikisi bir araya gelerek asla takas yapamıyorlardı. Çünkü birisi diğerinin malını istiyor ama diğeri onun malını istemiyor. Ancak üçü tesadüfen bir araya gelirse ve üçlü bir anlaşma yaparlarsa mallar elleştirebiliyordu. Ayrıca her zaman takas edilecek malların değeri eşit de olmuyordu ve para üstü vermek gibi bir şansları da yoktu. Altın ve gümüş parçaları tarihin birçok döneminde ticarette takas ya da değişim için kullanıldı. Çünkü bunların kıymetli maden olarak takı gibi kullanılmaları da olduğu için değerleri vardı ve takas içinde bir ara birim görevi görüyordu. Ama yine de altın ve gümüş parçaları tam anlamıyla para değildi. Çünkü bu parçaların standart bir ağırlığı yoktu. Kayıtlı tarihin bize söylediğine göre, M.Ö. 7. yüzyılda Lidyalılar parayı icat etti. Lidyalılar altın ve gümüş parçalarını bir araya getirip erittiler ve kalıplardan geçirerek standart bir hale getirdiler. Altın ve gümüş artık paraya dönüşmüştü. Ve ticaret ivme kazanmaya başlamıştı. O zamandan sonra binlerce yıl para olarak altın ve gümüş kullanıldı. 19. yüzyılda endüstri devrimiyle Avrupa'da ticaret hacmi çok büyümüştü. Altın ve gümüş paralar yüksek miktarları bulunca hem dolaşımı hem de nakliyesi zor olabiliyordu. Ayrıca bu işlemler güvenlik riskleri de taşıyordu. Bunun için bankalar kendilerine teslim edilen altın ve gümüşe karşılık yazılı kağıtlar veriyorlardı. Bu kağıtlar istenildiği zaman tekrar altın ve gümüşe dönüştürülebiliyordu. İşte bunlar ilk kağıt paraydı ve böylece ticarette kağıt para kullanımı başlamış oluyordu. 1913 yılına gelindiğinde Amerikan Merkez Bankası olarak bildiğimiz FED kuruldu ve şu an kullandığımız Fiyat para sisteminin tohumları ekilmeye başlandı. O yıla kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde gelir vergisi diye bir şey yoktu. Fed'in kuruluşuyla birlikte gelir vergisi yasası çıkarıldı ve bankalarla hükümetlerin köleler üzerindeki gizli ve dolaylı ortaklığı kurulmaya başlandı. Fed'in kuruluşundan önce Amerikan doları altını temsil ediyordu, yani dolar bir altın çekiydi. Fed'in kuruluşundan sonra bu yeni para sisteminin ilk zamanlarında basılan paranın hazinenin elindeki altına oranı %100 olması gerekirken altın oranı yasayla %40'a düşürüldü. Yani hazinede 100 birim altın varsa sanki 160 birim altın varmış gibi dolar basılabiliyordu. İlerleyen süreçte bu oran sıfıra indirilecek ve Fed çılgınca para basacaktı. Böylece yaratılan enflasyonla halkın eriyen alım gücü sehirli bir şekilde sistemi kurgulayanların eline geçecekti. 1944 yılında ABD'nin New Hampshire eyaletinde kölelik tarihinin en önemli olaylarından biri yaşandı. 2. Dünya Savaşı müttefiki olan 44 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı yapıldı. Ve braden woods anlaşması denilen bir metin imzalandı. Buna göre bütün katılımcı ülkelerin döviz rezerv birimi dolar olacaktı. Doların kuru da bir ans, 31.1 gram, altın, eşittir 35 dolar olarak sabit kabul edilecekti. Böylece ABD dünyaya dolaylı yoldan dolar ihraç etmeye başladı. Dünya ülkeleri hazinelerindeki dövizlerini dolar olarak Stokluyorlardı. Yani %40 oranda altına dayalı, %60 oranda ABD'nin idaresine dayalı olarak basılan bir para birimini. 1971'de ise ABD Başkanı Richard Nixon idaresinde doların altınla bağı tamamen koparıldı. Artık dolar %100 oranında ABD'nin idaresine dayalı basılan bir kağıt oldu. Bretton watts anlaşması feshedildi. Ama sistem fiili olarak uygulanmaya devam etti. Bugün hala neredeyse bütün dünya ülkeleri döviz rezervlerini dolar olarak tutuyor. Ve bütün ülkeler ABD gibi fiya para basıyor. Ekonomileri daraldıkça piyasaya krediyle borçlandırma yoluyla para sürüyorlar. Böylece enflasyon denilen durum ortaya çıkıyor. Ve halkların elindeki para eriyip gidiyor. Örneğin bir ekonomide Dolaşımda 20 lira varsa ve o ekonominin toplam varlığı 10 kilo buğdaysa buğdayın kilosu 2 liradır. Bu ekonominin üretim kapasitesi artmadığı halde siz 20 lira daha para basıp piyasaya sürerseniz buğdayın kilosu 4 lira olur. Artık o ekonomide 20 artı 20 eşittir 40 lira olmasına rağmen ekonomi büyümemiştir. Hala 10 kiloluk buğday değerindedir. Cebinde 2 lirası olan kişinin parası yarı yarıya düşer. O parayla 1 kilo buğday alabiliyorken artık sadece yarım kilo alabilir. Bu yüzden merkez bankaları ekonomideki üretim artarsa piyasaları dengelemek için para basar. Ama sadece ekonomi büyüdüğünde değil bunu piyasaları hareketlendirmek için de yaparlar. Çünkü güvensizlik ortamı oluştuğunda insanlar para harcamak istemez ve piyasalar durgunlaşır. Fakat üretim artmadığı halde piyasaya irade olarak sürülen fazladan her para sizin cebinizden görünmez bir el tarafından çalınmış özgürlüğünüzü temsil eder. Ve bu dengesizlik günümüzde devasa boyutlardadır. 2008'deki küresel ekonomik kriz dünyada bütün kralların çıplak olduğunu gösteren bir örnekti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed'in pervasızca piyasaya dağıttığı krediler, ki bunların çoğunu mortgage kredileri oluşturuyordu, borç kağıtları olarak dünya borsalarında satılıyordu. Yanlış okumadınız, borç satılıyordu. Bu kağıtlar dünya piyasalarında üzerlerine kar koyularak elden ele geziyordu. Zaten olmayan bir paranın alacağını temsil eden kağıtların sözde değeri daha da şişmişti. Ve sonunda... Devasa bir balon oluştu. Bu kağıtlara harcanan paranın geri dönmeyeceği anlaşılınca işler çoktan çığırından çıkmıştı ve balon patladı. Durumu kurtaralım derken daha fazla para bastılar. ABD o güne kadar tarihi boyunca bastığı paranın 800 trilyon doların 5 katı fazla parayı 4 kat trilyon dolar 2008 krizinden sonra birkaç yıl içinde bastı. Ama bu aslında hiçbir şey düzeltmedi. Yaptıkları şey patlayan balona, çaktırmadan yama yapıp içine daha fazla üflemek oldu. Ve şu an hala karşılıksız para basmaya devam ediyor. Üstelik bu işi diğer büyük ekonomiler de yapıyor. Evrende hiçbir şey yoktan var olmaz veya vardan yok olmaz. Dönüşür, bir halden diğer bir hale geçer. Bu ekonomilerde de böyledir. Ekonomik krizler, hiperenflasyon, kur hareketleri ve bunun gibiler yüzünden kaybettiğiniz paranız, özgürlüğünüz başkalarının eline geçer. 2 liranız olduğu halde 10 kilo buğdayın 1 kilosu sizinken önce yarım kilo sonra 100 gram en sonunda 1 gram sizindir. Dünyadaki para sisteminde şu an yaşanan budur. Fed'in işleyişi bugün dünyadaki herkesin hayatını yakından ilgilendiriyor. O yüzden bu mekanizmayı anlamamız gerekir. Bu kuruluş Amerikan devletine ait olmayan özel bir kuruluştur. Para basması için devlet Fed'e tahvil verir. Tahvil ve bono devletlerin borçlanma kağıtlarıdır. Fed de bunun karşılığında tahvil miktarı kadar para basar ve dolaşıma sokar. Bunun yolu halka faizle verilen kredilerden geçer. İnsanların sırtına faizli borç yükü olarak binen hayali para gerçeğe dönüşür. Çünkü artık bankaya ve dolaylı yoldan devlete çalışan ve değer üreten köleler vardır. Devlet ve banka elinde gerçek para varmış gibi yaparak çalıştırdığı kölelerden beslenir. Yaptıkları iş sadece onların çalışmalarını kurnazca organize etmekten ibarettir. Birçoğumuz Fed'in faiz artırımı yüzünden doların değerinin arttığını televizyonda duymuştur. Sebebini merak ettiniz mi hiç? Aslında dolar artmaz. Sizin paranızın değeri çalınır. Şöyle izah edelim. Devletler tasarruflarının bir kısmını bono olarak hazinelerinde saklar. Bonoların devletlerin borçlanma senetleri olduğunu söylemiştik. Diyelim ki bir ülkenin hazinesinde 1 milyar dolarlık bona var. Yani ABD ona bir sene sonra bu parayı ödemeyi taahhüt ediyor. O esnada ABD'deki faiz oranı %2. FED faizi %3'e çıkarırsa bu sefer piyasaya sürdüğü yeni bonolar daha değerli görülecek. Ama aslında değeri değişmeyecek. Çünkü hala aynı para birimini temsil eden bonolardır. Ve eski bono kağıtlarının piyasa değeri düşecek. Böylece %2'lik faiz döneminde 1 milyar dolar bonoyu hazinesine koyan ülke kayba uğrayacak. Bu sefer kendi birikiminin değeri düşecek ve kendi para birimini dolar karşısında erimiş olacak. Fed'in faiz artırımında dolar kurunun artmasının sebebi de budur. Aslında dolar artmaz. Sizin paranızın değeri düşer. Daha doğrusu bir yerden başka bir yere gider. İşte sistem bunun gibi akıl dışı mekanizmaları kullanarak çalışır. FIA para sistemi kölelerin boynundaki görünmez zincirlerdir. Bağlı oldukları zinciri göremeyenler kendilerini serbest sanır. Bağlı olduğunuz zincir ne kadar uzunsa ancak o kadar uzağa gidebilirsiniz. Diğer bir deyişle ne kadar paranız varsa o kadar özgür olursunuz. Son yüzyılda tarihte hiç olmadığı kadar büyük bir canavara dönüşen ve dünya halklarına esir alan Küresel Gölgeler Krallığı'nın işleyiş mekanizmasından bahsettik. Kölelik sistemi binlerce yıldır devam ediyor ama daha önce hiç bu seferki kadar büyük olmamıştı. Onun bu büyüklüğü aynı zamanda en zayıf noktası. Açgözlülüğü onu o kadar şişirdi ki patlama noktasına getirdi. Artık gereken şey Sadece kralların çıplak olduğunu kitlelerin görmesi. Az önce bahsettiğimiz finans balonu yakın bir zamanda, belki birkaç yıl içinde patlayacak ve dünya insanlık tarihinin hiç görmediği kadar büyük bir ekonomik çöküş yaşayacak. FIA, para sistemini tarihte deneyen bütün ekonomiler, kaçınılmaz bir şekilde hiperenflasyon yaşayarak çökmüştür. 11. yüzyılda Çin'de Yuan Hanedanlığı'nda 12. yüzyılda İngiltere'de, 18. yüzyılda Fransa'da. Bugünkü sistem de miadını doldurdu ve hiperenflasyona doğru koşar adım ilerliyor. Nitekim hiçbir hükümet sonsuza dek karşılıksız para basamaz. Çünkü çalışan insanların alım gücü veya kölelik derecesi kritik sınırın yani hayatta kalma sınırının altına düştüğü zaman Sistem kaçınılmaz olarak çöker. Kaos meydana gelir. Daha önceki fiyapara sistemi deneyimlerinin hepsi yereldi. Ancak şimdiki dünya çapında ve özellikle doların ortak döviz rezerv birimi olması yüzünden çarkları iç içe geçmiş küresel bir sistem. Üstelik üflenen bolon akıl almaz bir derecede büyük. Patladığı zaman bütün dünya bunun şokuyla birlikte büyük bir buhran yaşayacak. Ekonomi uzmanları bu krizin nasıl ve ne boyutta gerçekleşeceğini, artık geri dönüşün olmadığını kitaplarında rakamlar ve formüller vererek ispatlıyorlar. Mevcut ekonomi modeli çöktüğünde dünyada yeni bir model uygulanmaya başlanacak ve bu büyük ihtimalle enformasyonizm olacak. Yani artık üretim sermaye üzerine değil bilgi üzerine kurgulanacak. Teknoloji çağında bilgi teknolojilerini yönetenler Üretimi organize edecek. Küresel krizin patladığı o gün gelip, bütün kralların çıplaklar olduğu görüldüğünde, dünya köleleri için bir özgürlük şansı doğacak. Eğer bu şansı kullanamazlarsa, bu sefer yeni efendiler bilgiyi elinde bulunduranlar olacak. Diğerleri de muhtemelen çiplenmiş köleler. Köle nasıl yaratılır? Kölelik çarkının dişlileri. Köle yaratmanın en etkin yolunun insanları borçlandırmak olduğundan bahsetmiştik. Borcun sürekli olmasını sağlamak için bankalar bunu faiz adı altında uygular. Devletler ise çeşitli vergiler adı altında sürdürür. Hem Yahudiler hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar için faiz yasaklı bir kavramdır. Kur'an'da faiz diye tercüme edilen kelime ribadır ve aslında sadece faizi değil her türlü haksız alacağı kapsayan bir terimdir. Tarihte fiyapara sisteminin olmadığı dönemlerde insanlar faizli borçlarla köleleştiriliyordu. Hazreti İsa'nın yaşadığı dönemde Kudüs'teki Süleyman Mabedi'nin avlusunda faizle borç veren din adamlarının tezgahları vardı. İncil'de anlatılan bir hikayeye göre İsa Kudüs'e girdiğinde ilk işi mabede gidip oradaki faizci simsarların tezgahlarını devirmek onları kolmak olmuştu. Böylece Yahudi din adamları Hazreti İsa'yı yok etmek için yollar aramaya başladılar. Tıpkı Kureyş müşriklerinin faizin yasak olduğunu söyleyerek kölelik sistemine çomak sokan Hazreti Muhammed'i öldürmek istemeleri gibi. Tezgah ile bank aynı anlamdadır. Banka kelimesinin kökeni buraya dayanır. Yunanca'da bankaya trapeza denir. Çünkü trapeza tezgah anlamına gelir. Türkçede de bazen banko olarak kullanılan bu kelime ile parklarda üzerinde oturduğumuz banklar da aynı köktendir. Hazreti İsa faizle insanları köleleştirenlerin simsarların tezgahlarını veya diğer bir deyişle bankalarını devirirken bunu kölelik sisteminin haksızlığına karşı bir tavır olarak yapıyordu. Faiz kölelik sisteminin çarklarındaki dişlilerdir. Kur'an'da ise riba ifadesiyle karşımıza çıkan bu kavram, faizinden başka finans piyasalarında türev ürünler olarak işlem gören ve halkın zenginliğini, özgürlüğünü, finansçılara dolaylı yoldan aktaran bono, tahvil ve kredi alacaklarının satışından elde edilen gelirleri de kapsıyordu. Çünkü havadan gelen haksız para manasındaydı. Distopya, derin UYKU İnsan doğası gereği açgözlü ve hükmetmeye meraklı bir yaratıktır. Kur'an'da Adem'in cennetten kovuluşunda bile şeytanın ona devlet başkanlığı vaat ettiği anlatılır. Böylece şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem sana sonsuzluk ağacını ve ebedi bir mülkü göstereyim mi? Taha Suresi 120. Ayet Mülkün Kur'an'da devlet anlamında kullanıldığını görmüştük. Burada ağaç ifadesi de dikkat çekicidir. Arapça metinde ağaç için kullanılan şecera kelimesi belki saltanat edilecek bir nesle de gönderme yapıyor olabilir. Şecera kelimesinin bir diğer anlamı da soy veya nesildir. Ayrıca sembol biliminde ağaç devleti temsil eder. Bu düşünceyi destekleyen diğer bir ayet ise şöyledir. Şeytan dedi ki Rabbiniz sadece iki melek olursunuz veya orada ebedi kalanlardan olursunuz diye bu ağaçtan sizin ikinizi men etti. Araf suresi 20. ayet Bu ayette dikkat çekici olan melek kelimesidir. Arapçada melik ve melek kelimelerinin yazılışı aynıdır. E veya İ harfi farkı, hareke denilen işaretlerle belirtilir. Kur'an'ın orijinal metninde hareke yoktur. Okumayı kolaylaştırsın diye Kur'an nüshalarına sonradan eklenmiştir. Araplar yazıda hareke kullanmazlar. Çünkü dili bildikleri için hangi kelimenin hangi sesli harfle okunacağını bilirler. Harekeler Arap olmayanlar için tasarlanmış bir sistemdir. Bu bakımdan şeytanın insana devlet vaat etmesini ve melek kelimesini bir araya getirince bağlam içinde ilginç bir durum ortaya çıkar. Burada ifade edilen melik değil, melek bile olsa net olan şudur ki Taha 120. ayete göre şeytan Adem'e mülk yani devlet vaat etmiştir. İnsan şeytanın bu teklifini aldanınca Ceza olarak Tanrı'nın krallığından kovulmuştur. Böylece inin birbirinize düşman olarak dendi ve göklerin krallığından kovuldular. Güç mücadelesinin olduğu yerde düşmanlık ve savaşlar hep olacaktır. Güç sadece Tanrı'ya ait olduğu takdirde savaşlara gerek kalmaz. Çünkü güç iktidar demektir ve beşeriyetin elinde her zaman kötülük doğurur. Hükümetlerin ve devlet başkanlarının reddedilmesi bu yüzdendir. İnsanın hükümdarlık arzusu kendini her yerde gösterir. Yöneticiler her zaman yönettikleri kitle üzerinde mümkün olduğunca tahakküm sahibi olmak ister. Güçleri ne kadar yetiyorsa tahakküm etme arzularını o kadar uygularlar. Teknolojinin bilim kurgu filmlerini aratmayacak bir hızla ilerlediğini düşünürsek, Bilgi çağında tahkim araçlarının ne kadar etkili hale geleceğini tahmin edebiliriz. Acaba George Orwell'ın 1984 romanında resmettiği türden bir düstopya'ya doğru mu gidiyoruz yoksa zaten o kabus ortamının içinde mi yaşıyoruz? 1944 yılında Braden 31.1 gram altının 35 dolar olarak belirlendiğinden bahsetmiştik. Bugün ise Mart 2017, bir ans altının fiyatı 1235 dolar. Görüldüğü gibi dolardaki değer kaybı 35 kat. Bu durum sadece Amerikalıları değil, kendi para birimlerinin değeri dolar kuruna göre belirlenen tüm dünya ülkelerini ilgilendiriyor. Özetle bu durum dünya insanlarının İkinci Dünya Savaşı'ndan beri 35 kat daha fakirleştiği veya köleleşti anlamına gelir. Şimdi şok edici iki örnek vermek istiyorum. Meşhur ekonomi uzmanı Mike Molle'in Hidden Secrets of Money belgeselini seyrederken hayretle dinlemiştim. Maloney, oto yedek parçası mağazasında çalışan babasının, 1960 yılındaki maaş bordurasını gösteriyordu. Buna göre o tarihte gelirleri 8300 dolar civarındaydı. Aynı tarihlerde yaşadıkları Oregon şehrinde ortalama bir ev fiyatının ise 7600 dolar civarında olduğunu eski ilanlardan gösteriyordu. Yani 1960'larda çalışan bir Amerikalı birkaç aylık geliriyle ortalama bir ev alabiliyordu. Ben de kendi yaşadığım ülkede ve o tarihlerde durum nasıldı diye merak edip araştırdım. Ve Eğitim Senin 2002 yılında yaptığı bir araştırmaya dayanan şu bilgiye ulaştım. 1965 yılında bir öğretmen maaşıyla 28 adet Cumhuriyet altını alabiliyormuş. Bugün yani Mart 2017 itibariyle bir öğretmen aylık maaşıyla sadece 3 tane Cumhuriyet altını alabiliyor. Yani eğer 1965'ten beri Türk lirası hiç değer kaybetmeseydi ortalama bir çalışan sadece 6-7 aylık maaşıyla 160-190 bin TL'lik başını sokabilecek bir ev alabilecekti. Bu örnek Moloney'in verdiği örneğin sağlaması gibiydi. O yıllarda Amerika'nın Türkiye'den daha zengin olduğunu da düşünürsek bir Amerikalı'nın kolaylıkla kısa süre içinde bir ev alabilmesine şaşırmayız. Kölelik şartlarının zaman içerisinde ne kadar kötüleştiğini hep birlikte görüyoruz. Her insan bir ev sahibi olmayı hak eder. Günümüzde bu imkansız gibi bir şeydir. Köleliğin olmadığı bir sistemde ise bu çok kolaydır. Çünkü o sistemde kazandığınız değer çok daha yüksek olur. Eğer kölelik sistemi yüzünden Evsiz olduğunuz için kira ödemek zorundaysanız, ödediğiniz kira bile sizi sisteme daha fazla köle yapar. Burada vurgulamak gereken şudur ki, zengin bir köle olmak bile kötüdür. Mesele zenginlik, fakirlik meselesi değildir. Kölelik, özgürlük meselesidir. Çünkü ne kadar zengin olursanız olun, kölelik sisteminin içinde yer alıyorsanız, İşin doğası gereği mutlaka şartlarınız kötüleşecektir. Çünkü efendiler hep daha fazla sömürme eğilimindedir. Bu durum insanın yapısından kaynaklanır. Sömürünün artırılması süreci hep zamana yayılır. Çünkü şok etkisinin sisteme zarar vereceği bilinir. Burada kurbağa deneyi akla gelir. Bir kurbağayı kaynar suyun içine attığınız zaman kurbağa hemen sıçrayıp oradan kaçar. Ama onu Tencerenin içine koyup suyu yavaş yavaş kaynatırsanız kurbağa hareketsiz kalır ve sonunda haşlanır. Biz kölelere yapılan da tam olarak budur. Tarihi süreç içerisinde şartların nereden nereye geldiğini kısaca göz atmış olduk. Bundan 50 yıl önceki şartlarda yaşadığınızı ve birdenbire askeri ücretin 1777 TL olduğu üstelik ondan da vergi kesildiği için 1400 TL'ye düştüğü günümüz şartlarına geldiğinizi bir düşünseniz de herhalde çok büyük halk ayaklanması olurdu ve hiçbir şekilde insanlar bu şartlara razı edilip sakinleştirilemezdi. Şu anda dünya kölelerinin durumu tencerenin içinde suyu ısıtılan kurbanınki gibi. Öyle ki su kaynamak üzere ve kimse farkında değil. Bu derin bir ölüm uykusunu akla getiriyor. Tarihin en büyük ekonomik krizi yaklaşıyor ve insanlar birikimlerini kaybetmek üzereler. Bu felaketi izleyecek sürecin çok sancılı geçeceğini kestirmek hiç de zor değil. Fakat o zaman geldiğinde insan krallar, efendiler reddedilerek yeni ve adil bir dünya devleti kurulabilirse her şey çok daha güzel olabilir. Vergisiz devlet, vergi Devletlerin vatandaşlarından zorla aldığı haraçtır. Bazı ülkelerde vergi ödememek hapse atılma sebebidir. Diğerlerinde ise zaten zorla tahsil edilir. Örneğin ABD'de gelir vergisini ödemeyenler hapse atılıyor. Ama orada FED'in kurulduğu 1913 yılından önce gelir vergisi diye bir şey yoktu. O tarihten sonra %1 ve %7 arası gelir vergisi uygulanmaya başlandı. Bugün ise bu oran %39'a kadar yükseldi. Bugün dünyada 11 ülke halkından gelir vergisi almıyor ve bunlar dünyanın en zengin ülkeleri arasında. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan, Bermuda, Bahama Adaları, Cayman Adaları, Manako, Hong Kong. Bu ülkelerde Sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerine karşılık vergiler uygulanıyor. Fakat Cayman adalarında sosyal güvenlik vergileri bile yok. Vergi sadece ithalatçılara uygulanıyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Burada devlet işletmeleri devreye giriyor. Çünkü bu ülkelerin petrol, doğalgaz ve turizm gelirleri yüksek. Bir devletin vatandaşına verdiği bazı kamu hizmetlerinin sağlık sigortası, emeklilik, ulaşım ve benzeri karşılığında bir ücret alması anlaşılabilir. Fakat bunu yaparken serbest piyasa ekonomisinin koşullarını vatandaşına uygulayamaz. Yani bu hizmetleri istediği gibi yüksek fiyattan satamaz. Ayrıca hiçbir mal veya hizmeti zorla kimseye satma hakkına da sahip değildir. Ayrıca hiçbir devlet hiçbir sektörü kendi tekelinde tutamaz. Özel sektörün önünü kesemez. Devletin tek elinde olabilecek alanlar sadece kuvvetler ayrılığı ilkesi dahilinde yasama, yürütme ve yargıdır. Artı bir kuvvet olarak medya ise devletten bağımsızdır. Medya kurumları özel sektörde olmalıdır. Belki bu söyleyeceğim size imkansız gibi gelebilir ama eğer bir gün dünyanın bütün halkları anlaşılır ve başında kral olmayan ortak bir devlet kurarlarsa dünyanın doğal kaynakları bu devletin işletme maliyetlerini ve toplumların refahını rahatlıkla karşılayabilecek düzeydedir. Bununla birlikte vatandaşlar isterlerse devlete sunak sunabilirler, yani bağışta bulunabilirler. Fakat bu durum tamamen gönüllülük esasına dayanmalıdır. Devletin esas görevi adalet sağlamaktır. Ana devlete bağlı çalışan yerel mülki kurumlar, adalet hizmeti konusunda dünya devletine bağlı çalışır. Fakat kurumların yürütülmesine dair yönetmelik ve tüzükleri kendi bölgesel şartlarına göre toplumsal mutabakatla düzenler. Ayrıca bu yerel kurumlar eğitim ve belediye hizmetleri sağlar. Bu hizmetlerin maliyeti asgari düzeyde devlet gelirlerinden tedarik edilir. Bunun üstünde harcama yapmak ve daha fazla gelişmek isteyen beldeler kendi yerel kurumu işletmelerini kurabilirler. Ayrıca ekstra hizmetler için maliyetler o belde halkının adadığı sunaklar ki bunlar altın, gümüş, gıda malzemesi ve benzeridir ile sağlanır. Bir belde halkı ne kadar birlik ve ilericilik anlayışına sahipse o kadar gelişir. Yerel idarelerde karar alma mekanizmaları seçim ve halk oylamaları ile yürütülür. Bu beldedeki yasama ve yürütmeyi temsil eden kurumların idarecileri oranın halkı tarafından seçilir. Sonuç olarak maliyetler devlet işletmelerinden gönüllü olarak verilmiş sunaklardan ve birazdan açıklayacağımız güzel karat sisteminden sağlanır. Eski ahitte, yeni ahitte ve Kur'an'da değinilen Tanrı'nın evine verilen sunaklar meselesi bu bağlamda dikkat çekicidir. Tanrı'nın evi tüm ulusların temsil edildiği bir meclisi ifade eder ve sunaklar insanlar içindir. Ticari devlet işletmelerinin bir model olarak karşımıza çıkışı ise bir peygamber olan Hz. Yusuf'un idareciliğini yaptığı silo işletmecilerinin anlatıldığı kıssalardadır. Hz. Yusuf'un hikayesi hem eski ahitte hem de Kur'an'da anlatılır. Bu işletmeler devlet için gelir sağladığı gibi maddi gücü olmayan ihtiyaç sahiplerinin asgari düzeyde beslenme ihtiyaçlarını da karşılamak konusunda devlet tarafından kullanılır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi peygamberlerin kitapları ideal devlet uygulamalarına dair birçok kodlar içerir. Hatta pek çok farklı konudaki uygulamalara dair metotların bu metinlerde karşılığının olması şaşırtıcı değildir. Fakat ideal devletin en büyük geliri Güzel Karat diye isimlendirebileceğimiz bir sistemden gelecektir. Hz. Yakub'un 12 oğlu vardı. Hz. İsa'nın 12 havarisi vardı. İslam kültüründe ise bunun yansıması Hz. Muhammed'den sonra gelen 12 imam inancıdır. Yani bir yüksek nitelik ve karşısında ondan bir derece daha altta bulunan 12 niteliğe dair sembolik bir anlatım. Farklı kültürlere ait sembolicilerdeki bu rakamsal paralellik hep dikkatimi çekmişti. Dünyadaki gümüş miktarının altın miktarından 12 kat daha fazla olduğunu öğrendiğim zaman bu merakım daha da artmıştı. Bu bir tesadüf müydü? Dünyanın güneş etrafında bir tur dönmesi esnasında, ayın dünya etrafında 12 tur atması da bu garip rakamsal paralelliğin içinde yer buluyordu. Üstelik tarih boyunca insanlar altının değerini gümüşün 12 katı olarak biçmişlerdi. Bu bağlamda güneşin bir altın paraya, ayın ise gümüş paraya benzediğini şaşırarak izliyoruz. Bir güneş veya altın eşittir 12 ay veya gümüş. Örneğin Roma İmparatorluğu döneminde kullanılan bir altın sikke 12 gümüş şekele karşılık geliyordu. Yukarıda verdiğimiz örneklerde Hz. Yakup ve Hazreti İsa peygamberler güneş ile sembolize edilir. Hazreti Yusuf'un rüyası bile bu sembolizme bir gönderme yapar. Çünkü 11 kardeşi olan Hazreti Yusuf, kendisiyle birlikte toplam 12 kardeştirler, babası Hazreti Yakub'u rüyasında güneş olarak görmüştü. İncil'e göre Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan Yahuda arkadaşlarına ihanet etmişti. Tevrat'a ve Kur'an'a göre Hazreti Yusuf kardeşleri tarafından ihanete uğramıştı. Tevrat, İncil'ler ve Kur'an'da anlatılan bu hikayeler bir arada ele alındığında şöyle bir detay ortaya çıktığını görüyoruz. Bir tarafta 12'nin biri dışlanır, diğer tarafta 12'nin biri diğerlerini dışlar. Yani sembolik olarak alırsak bir tarafta artı değerde bir gümüş para, diğer tarafta eksi değerde bir gümüş para görürüz. Bu sistemi bir ekonomi modeline uygulayınca karşılaşacağınız şey sizleri şaşırtacak. Çünkü bunu yaptığımız zaman muhteşem ve şaşırtıcı bir formül ortaya çıkıyor. Bu mucize diye adlandırabileceğimiz formül, modern ekonomi doktrinlerindeki enflasyon, deflasyon, stagflasyon ve devaluasyon gibi temel problemleri tamamen ortadan kaldırıyor. Cennetin hazinesi, karat sistemi Altın ve gümüşle temsil edilen bir ekonomi düşünelim. Piyasada kullanılan para altına ve gümüşe dayalı olsun. Diyelim ki bu para biriminin adı lira olsun ve alışverişte lira kullanılabilsin. Liralar hazinedeki altın ve gümüş miktarınca kaydı olarak üretilsin. Yani 1 lira eşittir 1 gümüş para, 12 lira eşittir 1 altın para olsun. Ama devlet altın ve gümüşleri hazinesine ilk kez kaydederken artı onda 2 oranında yazsın. Yani mesela hazineye 10 adet gümüş para ve 10 adet altın para kaydedilecekse bunu 10 artı 2 adet gümüş para yani 12 lira ve 10 artı 2 adet altın para yani 120 lira şeklinde kaydetsin. Bu devlet vatandaşlarına der ki, bana 10 gümüş para getirip borç olarak hazineye emanet eden kişilere 12 liralık hesap açıyorum. Fakat bunun için 3 şartım var. Birincisi, bu hesap sadece yatırılan gümüş paralar hazinede kaldığı sürece geçerli olacak. Eğer gümüşlerini geri almak isteyen olursa sadece verdiği gümüş adedince bunu geri alabilecek artı 2 liralık bonustan faydalanamayacak. Diğer bir deyişle hesabındaki liranın rakamı kaç ise ondan 2 eksiltilerek gümüş paraları geri verilecek. Çünkü hesap açılırken 2 lira fazla kaydedilmişti. İkincisi artı 2 iki liralık bonusun kullanılabilir olması için ana para olan 10 liranın hesap sahibi vatandaş tarafından piyasada harcanması gerekiyor. Ne zaman harcama tamamlanırsa işte o zaman bonus kullanılabilir hale gelmiş oluyor. Üçüncüsü, devletin verdiği 2 liralık bonusun 1 lirası hesap sahibinin olacak. 1 lirası da devletin hesabına kaydedilecek. Bu durumda 10 gümüş para yatıran kişi hesabındaki limiti dolduracak şekilde 10 tur harcama yaptıktan sonra yatırdığı gümüş para miktarı kadar karda olacak ve harcamalarına devam ettikçe sürekli kara geçecek aynı zamanda devlet hazinesinde kâra geçirecektir. Karşılıklı kar etme sürekliliğinin sağlanması için vatandaşlar sürekli harcama yapma eğiliminde olacaktır. Bir vatandaş birinci tur harcamayı tamamladıktan sonra hesabına yatıracağı parayı çalışarak piyasadan kazandığı liralar olarak yatıracaktır. Çünkü artık liralar Ticaret yapan vatandaşların hesapları arasında dolaşımdadır. Ama bu liralar vatandaşın hesabına artık gümüş olarak değil lira olarak kaydedilecektir. Bu yöntemle tedavüldeki lira devlet hazinesinde rakamsal bir şişme, enflasyon yaratmayacak. Onun yerine ticaret yapan vatandaşların hesapları arasında dolaşımda olacaktır. İsteyen kişi gümüş yerine altın da yatırabilir. Aynı yöntem Altına da uygulanır. Ama bu kimse için zorunlu tutulmaz. Fakat buna rağmen herkes kendi isteğiyle bu sisteme dahil olmayı tercih edecektir. Ve isteyen kişi istediği miktarda altın, gümüş, borç verebilir. Bunlar aynı oranlarla sisteme dahil edilir. Bu sistemde para birimi altına ve gümüşe yani reel bir değere dayalı olduğu için enflasyon olmaz. Sistemin küresel çapta uygulanacağından dolayı farklı döviz birimleri olmayacak ve böylece devalüasyon problemi otomatikman ortadan kalkacaktır. Sistemin kendi dinamikleri sayesinde vatandaşların sürekli harcama eğiliminde olmasından dolayı slagflasyon riski de ortadan kalkacaktır. Piyasada paranın dolaşım hızı artacağı için istihdam artacak ve böylece deflasyona dayalı işsizlik olmayacaktır. Size belirtmiş olduğum bu 3 sistemde tur sayısı ne kadar artarsa artsın sistem değişmeyecek ve dolaşımdaki para miktarı aynı kalacaktır. Fakat sadece hazineye ekstra gümüş para veya altın para getirilirse bunlar kaydedilecek, aynı prensiple işleyiş devam edecektir. Vatandaşların bonus liraları biriktirmeyeceği gibi devlet de kendi hesabına geçen bonus liraları biriktiremez. Kamu hizmetleri için harcamak zorundadır. Bonus liralar vatandaşların hesabına nasıl ki koşullu olarak geçiyorsa devletin hesabına da aynı şekilde koşullu olarak geçer. Aksi takdirde kaydı para miktarında şişme olur ve sistem çalışmaz. Sonuç olarak bu sistemde vatandaşlar devlete eksi faizle borç vermiş olur. Yani devlet borç almış hem de üstüne para kazanmıştır. Ama bunu yaparken vatandaşına da kazandırmıştır. Bunu mümkün kılan şey bu sistemle ortaya çıkan paranın dolaşımızı, ticaretin canlandırılması, eğilimidir. Yani faizin tam tersi uygulanmıştır. Kur'an ayetlerinde Bakara 245 ve Hadid 11 Allah kullarından borç ister. Bu çok garip görünen bir durumdur. Bu ayetleri okuyan herkes nasıl olur da Tanrı yarattığı varlıklardan borç ister diye sorabilir. Ben de bu ayetleri ilk okuduğumda aynı soruyu sormuştum. Ama burada bazı ilginç detaylar vardır. Ayetlerde borç, karat derken özellikle güzel, hasene sıfatı belirtilir. Dünyada 24 ayar katkı yapılmamış saf altına fine gold yani güzel altın denir. 999 ayar katkı yapılmamış saf gümüşe de fine silver yani güzel gümüş denir. Altına belli oranlarda bakır katkısı yapılırsa ayarı değişir. 22 ayar, 18 ayar, 14 ayar olarak kullanılan altın takı sektöründe kullanılır. 24 ayarlık saf altın ise yatırım sektöründe kullanılır ve karat olarak tanımlanır. Ayetlerde borç anlamında kullanılan kelimenin Arapçası da karat olarak geçer. Acaba bunlar bir tesadüf müdür? Açıklanan sebeplerle bu sistemi belki güzel karat sistemi diye isimlendirebiliriz. Bu arada ayetlerdeki ilginçlikler devam ediyor. Hadid Demir suresinin 10. ayetinde Ne oluyor size ki Allah yolunda harcamıyorsunuz? diye sorulur. Ve ardından 11. ayette Allah borç ister ve misliyle geri ödeyeceğini söyler. Ve hemen ardından 12. ayette iman edenlerin o gün geldiğinde cennette olacağı söylenir. Sanki Tanrı'nın krallığına bir gönderme yapılıyor gibidir. Ayetlerin numaraları 10, 11, 12 bile ilginçtir. 24 ayar altına 1 bölü 12 oranında bakır katkısı yapılırsa 22 ayar altın olur. Tarihte altın sikkelerde 22 ayar altında kullanılmıştır. Altın sikkeyi basan devletler zayıfladıkça altının ayarını düşürmüştür. Tarihte sikkelerin 8 ayara kadar düştüğü dönemlerin olduğu bilinmektedir. Matta İncilinin 22. bölümünde de incelediğimiz konuya yorulabilecek bir hikaye anlatılır. Hazreti İsa insanlara Tanrı'nın krallığından bahsederken Ferisiler onun yanına gelir. Bunlar bir Yahudi tarikatıdır ve Hazreti İsa'yı tuzağa düşürmek istemektedirler. Yaptıkları plana göre ona bir soru soracaklar ve sözde onu zor duruma sokacaklardır. Kutsal yasaya göre Sezar'a vergi vermeli miyiz? Hazreti İsa hayır derse Romalılar onu halkı isyana teşvik ettiği için tutuklayacaktır. Evet derse onu dinleyen cemaat pagan bir devlete vergi verilmesini onayladığı için ondan uzaklaşacaktır. Ferisilerin yaptığı plan budur. Hazreti İsa'ya bu soruyu sorarlar. Aldıkları cevap beklemedikleri türdendir. Hazreti İsa, "Ey iki yüzlüler, beni neden deniyorsunuz? Vergi öderken kullandığınız parayı gösterin bana." der. Onlar da bir Roma dinarı gösterirler. Matta İncil'i bu paranın hangi madenden yapıldığını söylemez. Ama Thomas İncil'in 100. bölümünde bunun bir altın para olduğu söylenir. Sonra Hazreti İsa bu resim, bu yazı kimin diye sorar. Onlar da Sezar'ın derler. Sonra Hazreti İsa o meşhur cümleyi kurar. Öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin. Hazreti İsa çok zeki bir adamdır. Onunla zeka konusunda boy ölçüşemeyeceklerini görünce oradan ayrılırlar. Hazreti İsa bir altın para, eşittir 12 gümüş para. içerisinde bir payın Tanrı'ya, bir payın da o paraya sahip olan kişiye verilmesi gerektiğini ima etmiş olabilir miydi? Kim bilir ama hikaye ilginçtir. Ütopya, Tanrı'nın krallığı. Her insanın doğuştan sahip olduğu hakları vardır. Bunların başında gelenler beslenme, barınma ve güvenliktir. Ve devamında özgürlük gelir. İlk üçü insanın hayatta kalabilmesini, dördüncü ise gelişimini sağlar. İdeal dünya düzeni olarak tanımlayabileceğimiz bir Ütopya'da devlet işsizlere hayatta kalmasını sağlayacak düzeyde gıda temin eder. Maddi gücü yeterli olmayanlar için içinde uyuyabileceği barınaklar temin eder. Faiz ile çalışan fiyapara sisteminin olmadığı yerde bu tür hizmetler kolayca finanse edilebilir. Dünya kaynakları doğru organize edilebilirse bütün insanlığa zenginlik sağlayabilecek düzeydedir. Daha önce incelediğimiz gibi bu toplu refahın tarihte örneğine rastlamıyor oluşumuzun tek sebebi gücün temerküz etmesidir. İdeal düzende kişilerin zenginliği eşit olmak zorunda değildir. Kimisi diğerlerinden çok daha zengin olabilir. Doğru olan eşit gelir dağılımı değil. Adil gelir dağılımıdır. Yukarıda belirttiğimiz beslenme ve barınma konusunda imkanı olan herkes istediği kadar lüksü tercih edebilir. Devlet kimseye nasıl ve ne şekilde yaşayacağını dikte edemez. Güvenlik hakkı ise zengin fakir ayrımı olmaksızın herkes için eşittir. Bu adalet kurumları ve kolluk kuvvetleri tarafından sağlanır. Yukarıda bahsedilen üç temel insan hakkının devlet tarafından garantiye alınması özgürlüğü doğurur. Çünkü insanlar kendilerinden daha güçlü olanlar tarafından dayatılan köleliği reddettikleri zaman aç kalmaktan, açıkta kalmaktan, ve haksız cezalara maruz kalmaktan korkarlar. Bu üç temel hak garanti altında olduğu sürece kimse istemediği bir şey yapmak zorunda kalmaz. Yaptığı işler tercihine dayalı olur. İnsanlar tercihlerinin sonuçlarını hesap ederek hayatlarıyla ilgili kararlarını verirler. Bu özgürlük anlamına gelir. İnsanlar çalışarak yüksek bir refah içinde hayatlarını sürdürebilir veya çalışmayarak fakir olmayı tercih edebilir. Ama açlıktan veya soğuktan ölmeyeceğini ve cezai olarak haksızlığa uğramayacağını bilir. Böylece kimse çalıştığı kurumda kötü muamele ve aşağılanma ile karşılaştığında kendini buna katlanmak zorunda hissetmez ve rahatça oradan ayrılabilir. Eğer az önce saydığımız psikolojik engeller yüzünden ayrılamıyorsa bu onu köle yapar. Bu şartların üç temel insan hakkının güvence altına alınması suretiyle ortadan kaldırılması ise özgürlüğü getirir. Hem özel hem de devlet kuruluşlarının içerisinde işleyişin sürdürülebilmesi için hiyerarşi olmalıdır. Fakat bu hiyerarşi az önce belirttiğimiz düzenleme yapıldığı takdirde çalışanların köleliği anlamına gelmeyecektir. Özgürlükleri besleyen en önemli etken toplumun refahıdır. Bugün dünya ülkelerinin özgürlükle ilgili istatistiklerine bakıldığı zaman bir toplumun refah seviyesi ile fikir ifade özgürlüğünün doğru orantılı olduğu görülür. Yani toplum ne kadar zenginse o kadar özgür ve ne kadar fakirse o kadar baskı altındadır. Basın özgürlüğü istatistikleri bu duruma iyi bir örnektir. Güç bir merkezde ne kadar çok temerküz ederse o merkez Hükmettiği insanlara o kadar çok baskı uygular. Ve bu baskıdan en çok nasibini alanlar her zaman entelektüeller olur. Çünkü bilim, kültür, sanat ve fikir insanları toplumun geri kalanına etkileme potansiyeline sahiptir. Ve güç merkezleri onları kontrol etmek ister. İdeal bir düzende bir kişi istediği dini, inanıp yaşayabilir. Her türlü fikrini özgürce ifade edebilir. Bu fikirler toplumun kabullerine aykırı veya rahatsız edici düzeyde olsa bile. Hatta bu fikirlerin doğru veya yanlış olması bile önemli değildir. Bunlar herhangi birine göre saçmalık bile olsa ifade özgürlüğü kapsamındadır. Hiç kimse ifade ettiği düşünceleri, iddiaları veya inançları yüzünden cezalandırılamaz. Zihin özgürlüğün en temel alanıdır. Çünkü özgürlük Zihinde başlar veya biter. Devletin işleyişi dört temel kuvvet, meleke üzerine oturmalıdır. Bunların birincisi yargıdır. Bu kuvveti adalet kurumları temsil eder. Genel mülkiyete hiçbir beşer sahip olamaz. Fakat her beşerin özel mülkiyet hakkı vardır. Tüm hak ve özgürlükler adalet kurumunun teminatı altındadır. Evrensel bir anayasa metnine dayanarak kararlar alırlar. Bu metin ulusların mutabakatı ile kabul edilir. Yüksek yargı, uluslararası üyelerden oluşur. Ulusal mahkemelerin anayasa ile tanımlanmış evrensel hukuka aykırı kararlarını temyiz yetkisine sahiptirler. İkinci kuvvet, yasamadır. Bu kuvveti meclis temsil eder. Yerel, ulusal meclisler ve uluslararası bir meclis vardır. Anayasaya tezat oluşturmayacak şekilde Gündelik hayata dair yasaları belirlerler. Yerel meclisler özerttir. Hukuka aykırı olmadığı sürece kendi bölgelerinde yürütmenin işleyişini belirlemek için yerel kararlar alabilirler. Mecliste partiler ve dolayısıyla parti vesayeti yoktur. Onun yerine toplum meclisi kişiler vardır. Üçüncü kuvvet yürütmedir. Bunu bakanlar kurulu temsil eder uluslararası bir yapı altında yerel, ulusal yapılar olarak dallanır. Bu kuvvetlerin hepsinde ademi merkeziyet esastır. Yani kararlar yerel olarak alınır. Gücün, yetkilerin tamamen belli merkezlerde toplanmasına yani temerküz etmesine izin verilmez. Temerküzden kölelik doğar. Dördüncü kuvvet ise medyadır. Devletten bağımsızdır. Ama devlet isterse Bunların yanında kendi medya kurumlarını oluşturabilir. İdeal düzende devletlerin haricinde sivil toplum kuruluşları önemli bir yer tutar. Bunlar devletten bağımsızdır. Devlet haksız ve hukuksuz uygulamalara yönelirse sivil toplum bunun karşısında bir emniyet sigortası gibidir. Kuvvetler temsil eden kurumların idarecileri seçimle belirlenir. Liyakat sahibi adaylar sivil toplum tarafından önerilir. Halk, halklar tarafından oylanır. Sonuç Toplumlara tahakküm edecek hükümet sistemleri var oldukça, o sistem içinde yer alıp insanlara tahakküm etmek peşinde olan insanlar daima var olacaktır. Devlet yöneticileri toplumların değil, topluma hizmet etmekle sorumlu kurumların yöneticileridir. İnsanlar o idarecileri efendi olarak gördükçe, onlar da bu efendilik vasfını hevesle sahiplenmekte hiç tereddüt etmeyecektir. Nitekim dünyadaki bütün devlet sistemlerinde bunun canlı örnekleri karşımızda durur. Bu kitapta incelediğimiz ilahi metinlerin hepsinin köleliği ve onun aracı olan faiz sistemini ortadan kaldırmak için tasarlandığını gördük. Hepsindeki ortak mesaj Tanrı'dan başka kimsenin kral olamayacağıydı. Ondan başka bütün efendiler dolayısıyla da tüm kölelik sistemleri yasaklanıyordu. Yani şirk kavramının yerine tevhid kavramı koyuluyordu. Hazreti İsa İbranilere seslenirken onlara Tevrat'tan alıntılar yapıyordu. Yeni bir din getirmemişti. Hazret Muhammed'in Kamine okuduğu Kur'an'ın ayetleri de yeni bir din gelmediğini söylüyordu. Dini doğru tutun. Ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğini size de din kıldı. Şura Suresi 13. Ayet Tanrı'nın krallığı fikri, Hazreti İsa'nın benzetmesinde olduğu gibi bir tohumdu. Tanrı'nın vaadinin gerçekleştiği gün bir ağaca dönüşmek üzere, tarihin derinliklerine ekildi. Köleleştirilmiş insanların gerçeği gördükleri gün efendilerine karşı çıkıp onlara galip gelmeleri kaçınılmazdır. Çünkü kölelerin sözde efendilere karşı sayı üstünlüğü ezici boyuttadır. Gerçek seni özgür kılar.